<laughs> . Дякую Merhaba kainat. Bugün 27 Eylül Pazartesi. Yıl 2010, ay 9, gün 270. Hızır 145. 1431 Hicri Şevval 19, 1426 Rumi Eylül 14. Günün şiiri Eylül sonu. Günler kısaldı. Kanlıcan'ın ihtiyarları bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları. Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa. Yazlar yavaşça bitmese günler kısalmasa. İçtik bu nadir içkiyi yıllarca, kanmadık. Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık. Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor. Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor. Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sahile bitmez bir özdeştir, ölümden beter bile. Yahya Kemal. Yemek listesi gün 270 çorba, mühleme, zeytinyağlı dolma, salata, hoşaf. Büyük saatli marif takviye Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete başladı. Aynı zamanda Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz internet üzerinden. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz her zamanki gibi. Günaydın. Günaydın. Shaken All Over adlı parçayla açtık tepeden tırnağa titriyor. Guess Who grubunun ünlü şarkısı ve Guess Who grubunun kurucularından Randy Backman... Randolph Charles Randy Bachman 27 Eylül 1943'te doğmuştu. Kanadalı bir müzisyen ve bu grubun yani guess who? Bir bakalım kim diye çevirebileceğimiz grubun gitaristi, bestecisi ve aynı zamanda da kurucu elemanı. Aynı zamanda kendi adını taşıyan bir başka 1970'lerdeki ünlü rock gruplarından Bachman Turner Overdriven'da kurucularından biriydi. Pek çok solo albümü de var. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Eylül sonu şiiriyle birlikte açılışımızı yapmış olduk saat Maarif takviminden de Eylül sonu. Evet ve oldukça da iyi haberler de kısmen var diye biriz Türkiye'yedeki şeye girmeden önce yalnız bir kötü haberle başlayalım. Birleşmiş Milletler'den bir uyarı vardı Guardian gazetesinde John Vidal ve haber ajanslarından derlenmiş e, çevre felaketleri ve bir takım spekülatif yatırımlar sebebiyle e, çok ciddi bir inip çıkma olduğu yiyecek pazarlarında söylüyor bir, e, Birleşmiş Milletler'in özel danışmanı söylüyor. E, Birleşmiş Milletler'in FAO diye adlandırılan Yiyecek ve Tarım Örgütü'nün yaptığı toplantıdan sonra çok ciddi bir uyarıda bulunmuş. Yeni bir yiyecek krizi her zaman kapımızda olabilir demişler. Yeni bir rapor var bu hafta eee açıklandı. Olivier de Schutter Birleşmiş Milletler'in özel raportörüymüş yiyecek konusunda bayağı bir spekülatif balon çıkarılmış olduğunu ta 90'ların başına kadar geri götürebiliriz demişler fakat demiş adam bunun gelecekteki çok ciddi sorunlara yol açabileceğini de söylemiş. Evet bununla ilgili konuşabiliriz daha sonra Nassus sesi soluğu çıkacak. Dünya barışı açısından da Yine tatsız bazı şeyler, haberler de var. İsrail inşaat yasağını uzatmamış. Zaten kimse uzatacağını da beklemiyordu. Ki zaten onlar da uzatmayacaklarını söylüyordu. Söylemişlerdi. Barış süreci tehlikede diyor ama şimdi. Eee ajanslar. Benim görebildiğim kadarıyla ayrıca bu işten e, Mahmut Abbas'ki ne alakası var konuyla çok emin değildim ben. Eee epey epey şey çıkmış. Yanaşmıyor. Eğer durdurulmuyorsa bu durumda barışa da yanaşmıyor diye haberler okumakta mümkün. Kimi büyük e, haber ajanslarında. Evet, Mahmut Abbas ama Filistin yönetimi lideri olarak şey de söylemişti. İşte İsrail'le görüşmek zaman kaybı olur eğer bu e, yasağı kaldırır. İşte o yüzden olur. barışa yanaşmıyor. Halbuki İsrail, ne olacak evet. işte bıraksa yerleşim deriz. Barış konuşsa çok daha Hayır. mantıklı değil mi? Gibi böyle bir garip hal var. Niyeyse. Yalnız e, bu tabii Filistin tarafı da yerleşim inşaatlarının devam etmesi durumunda doğrudan görüşmelerden çekilme çekileceğini de açıklamıştı. Bunu da ajanslar mesela çekilme tehdidinde bulundu diyor. Yani gene sorun Filistin tarafında oluyor. Tamamen uluslararası hukuka aykırı, illegal ve işgal illegal bir işgalin içindeki yerleşim yasaklarını da devam ettirmenin bunun bunun barış sorununa katkıda bulunmayacağını söylemekle tehdit oluyor. Öyle değil mi? Hı hı. Şehir Ulaştırma Bakanı katsta gece yarısı sonrası inşaatlar başlayabilir demiş. Dünyaya meydan okuyarak bir anlamda değil mi? Ya pek dünyaya meydan okuduğunu düşünmüyorum. Çünkü dünya dediğimiz şey aslında üçe aşağı beş yukarı kazananlardan oluşan taraf yani işte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya falan gibi bir Ortadoğu dörtlüsü sayabiliriz. Dünyanın pek umrunda değil. Aslında dünyanın daha fazla burada sakinliğe bir miktar ihtiyacı var belki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ama Bundan öte bunun şartlarının ne olduğu onları bilgilendirmiyor sanırım. Yani çok ilginç aslında İsrail Ulaştırma Bakanı Likud Partisindenmiş. İsrail kat. Eee yani ellerinde yasal izinleriyle evlerini yapmaya başlayabilirler gece arasından sonra demiş. Sonra da Barack Obama'yı övmüş. Niye övmüş dersen hakikaten niye? Eee Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında İsrail'den Yahudi halkının yurdu diye bahseden sözlerini övmüş Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Bu arada tartışmanın ne olduğunu bilmeyen ya da yakından takip etmeyenler için belki tanımlamak lazım. İsrail'in şu anki hükümeti e, ve genel olarak da aslında devlet politikasının bu eğilimde olduğunu söylemek mümkün. İsrail'in bir Yahudi devleti olarak tanınmasını ve tanımlanmasını istiyor. E, Filistin tarafı ise Yahudi devleti falan olmaz diyor. Aslında İsrail devleti olmaz değil. Bunun bir Yahudi devleti olmasına karşı çıkıyor. Çünkü içeride e, bir buçuk milyondan fazla Arap'ın yaşadığı bir devlet. Ki zaten bu konuda da e, Netanyahu'nun falan e, e, gitsinler zaten diye nazikçe ittirdiği bir durum da var. E, Lieberman'ın özellikle evet. dışları var. Düzden söyledi zaten Lieberman. Evet. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman bu Yahudi devleti e, lafının ciddi anlamda iki sıkıntısı var. Bir, teokratik ve doğrudan ırka dayalı bir devlet tanımı yapıyor olması. İkincisi e, bunun Filistinlilerin hayatında ciddi anlamda başka darbe olacak olması. Yoksa e, devletin kendini nasıl tanımladığına dair sanırım Filistinlilerin ciddi bir karın ağrısı olmazdı. Yani şey demiş işte bak e, karın ağrısı başka yerde aslında. Evet. Obama'nın da Hebron yani El Halil diye de biliniyor. Hı hı. Shiloh ve Beit Alin Yahudi halkına ait olan bu yurdun parçaları olduğunu bildiğinden eminim demiş. Yani mesele bir ırk temelli bakışın başkan tarafından da bilindiğini söylemiş ve eee Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler de yasan sonu ermesini büyük törenlerle, gösterilerle kutlamışlar. Binlerce hava, yerleşimcinin katılımıyla havaya İsrail bayraklarını temsil eden mavi beyaz balonlar uçurulmuş. Peki, Filistin tarafının bu konuda ne hissettiğine dair bir fikir var mı? Yani çünkü mesela düşünüyorum hemen yanda 50 metre ileride duvarın öteki tarafında bir aile oturuyor ve e, duvarın yavaş yavaş yanaşıyor olduğunu da farkında Hani bu balonlar onların ne ifade ediyordur acaba? Çocuklarına gösterip bak bak ne bak, güzel balonlar. Bak balonlar, balonlar uçuyor demişlerdi. Soğukkanlıysa evet bunu yapmış olabilir hani pedagojik olarak çocuğu daha fazla ezmemek için ama sonucu pek değiştirmeyecektir yine de. Bu arada da en doruk noktası bence küçük minik ama doruk noktası da bir kreş inşaatının temeline ilk çimento konmuş. Kreş inşaatı iyi fikir kamuvi sever kreşleri. Evet. Benim ama en çok benim için doruk noktası açıkçası şey oldu. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak yaptı açıklamaları oldu. İşte bu yerleşimlerin gecarisi itibariyle tekrardan başlayacağı açıklaması üzerine BBC acilen savunma bakanını aramış. Tabii yerleşimlerle ilgili niye savunma bakanını arıyor diyorsanız onun yorumunu size bırakıyorum. Normal olarak bunu yapıyor. Çünkü bu bir askeri yerleşim en nihayetinde. E savunma bakanı Ehud Barak da demiş ki ya işte barış bitti mi falan filan yok canım niye bitsin. Yani Filistinlerle anlaşma ihtimalimiz %50 demiş. Yani ya anlaşırız ya anlaşmayız diyor. Ya da tura mı atacaklarmış. Ee, herhalde öyle olacak %50 olduğuna göre çok uzatmanın alemi yok atarız. Hani parayla. Ha bak burada tartışma devam ediyormuş zaten. <gülüyor> Filistin parası mı? Filistin parası. Şeker mi kullanıldı? Filistin parası var mı? Bilmem. Sanmıyorum. Var mıdır? Yani matbaa çalıştığına dair çok emare yok Filistin'de. Demir paradan bahsediyor. Ha değil mi? Yazı Doğru. Dökmüş atmayı... olabilirler. Metal giriş de çok yoğun değil. <gülüyor> vardır herhalde bir parası. Belki vardır. Neyse. Yani bir parayla yazı turu atılması ihtimali yüksek. Eee... Abbas Filistin'lerin kapsamlı ve adil barış anlaşması yapmaya hazır olduğunu tekrar belirtmiş bu açıklama üzerine ve e, yaralı elleriyle İsrail'e zeytin dalı uzattıklarını belirtmiş. Bu arada e, Hamas'la El Fetih'in anlaştığına dair çeşitli haberler hafta sonu geçti. E, görüşmeler oldu Hamas'la El Fetih evet, arasında. Evet, çok önemliydi aslında. Ve her e, görüşmeler tas tamam, tamam diye sonuçlanacak olursa bir yıl içinde de seçime gidilmesi. Karar verildi ki bu çok önemli çünkü uzun süredir seçim meçim yapıldığı olmadığı gibi Baso ile kafasına göre oturuyor. Ee, Batı Şeria ile Gazze bölünmüş durumda ve bütün bunlar e, işgalin daha da sertleşmesine yol açıyor. İster istemez. Evet oldukça önemli bir gelişme ydi o da gerçekten ve e, ciddi bir gelişme sayılabilir. Halit Meşal katılmış. Evet. Hamas adına Filistin'in e, otorite sadına kimin katıldığını şu anda hatırlayamıyorum ama önemli bir gelişme olduğu şüphesizdi. Bazı birçok konuda anlaşmaya varılmış olduğuna dair haberler geliyordu. Filistin'den bir önemli gelişme de eee bir Gazze'ye iki gemi daha yola çıkmış vaziyette. Hı hı. Birisi Kuzey Kıbrıs'taki Magosa limanından yola çıkan eee gemi aktivistler Yahudi Yalnız bunun mesela e, çeşitli gazetlerdeki yansıması da bir garipti bence. 9 Yahudi Gazze ablukasına karşı mesela NTV'ninki. E, bir yardım teknesi Gazze'ye yardım ulaştırmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tek yola çıktı. Teknedeki 9 katılımcının Yahudi olması dikkat çekici demiş. E, Yahudi oldukları için değil aslında insan oldukları için teknede olduklarını belki daha çok vurgulamak lazım. Çünkü Niye ordalara da şöyle bir açıklama getiriyor ki açıklamanın bu olmadığını biliyorum ben. İsrail'in Filistinlere yönelik politikasını tüm Yahudilerin desteklemediğini dünyaya göstermek isteyen 9 Yahudiymiş bunlar. Eee bunu değil aslında İsrail'in ırkçı politikalarını ve bunun sonucunda Gazze'de ciddi bir abluk olduğunu dünyaya göstermek üzere yola çıkan 9 kişiden bahsediyoruz Yahudi evet. olmalarının yanında. Ben de çok önemli tabii. Yahudi olmaları da Yahudi devleti üzerinde bu kadar tartışma şey, olurken normal bunu bunun, bunun konuşulması evet. Ama... ama asıl tabii senin dediğine katılıyorum. Reuben Moskowitz'i alalım. Hı hı. Oraya katılanlardan eee aktivist 82 yaşında kendisi eee ve Nazi dönemindeki Yahudi soykırımından hayatta kalmayı başaran hı -hı. ender insanlardan biri ve Ajans France Presse demiş ki yolculara katılmak benim için bir görevdir. Ben bunu bir görev addediyorum. Benim gibi Yahudi soykırımından hayatta kalan biri için 800.000'i çocuk bu kadar çok insanı uygulanan takibat, hapis ve baskıya karşı korumak kutsal bir görevdir diye konuşmuş. Günün de sözü olarak öneriyorum bunu. Bir diğeri e, Reuben, 97'de Kudüs'te Moskovit. E, Hamas Hamas'ın yaptığı bir intihar saldırısı sırasında kızını kaybeden Rami El Hanan kötülüğe karşı durmak ve bir buçuk milyon insanın kuşatma altında olduğu gerçeğine dikkat çekmek istiyorum. Bu durum gayri insanidir. Demiş. Yani evet. Mezunun e, Yahudilerin hepsi böyle değil. Falan filan gibi bir şey göstermekle ilgisi olmadığı gibi e, Din, bu tarafa çekmek de hoş bir şey değil. De, milliyetçilikle de ırkçılıkla da hiçbir ilgisi yok. Bu iş tamamen insanlıkla insanlık ilgili bir iş. Bir aktivizm meselesi ve ve o Moskovitski bey insanların eee sırtında duruyor aslında dünya demek de hiç yanlış olmaz yani. İlerlemiş yaşına rağmen deyip de biraz umutsuzluğa kapılmak mümkün çünkü eee gençler de az değiliz aslında. Yok, yani artık tabii, o teknede tabii. daha fazla insanın yer alıyor olması gerekirdi. Hiç Yahudilerle ilgili olmadan. Bir tane daha var. İsrail, Avrupa ve Amerika'dan Yahudi börşe eylemcilerini taşıyan <gülüyor> Ha aynıymış. Aynı habermiş. Aynı şey, evet. evet. Ben bir yanlış e, şey yapmışım. Bu arada Değil Güney eee kesimi ya da Kıbrıs Rum kesimi, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti falan deyince böyle garip tanımlamalar oluyor. Kuzey kesimi izin verdi, Güney kesimi izin vermediği için gemi bu taraftan kalktı. Bunu not etmek lazım. Çünkü eee Güney baskılara boyun eğmiş durumda ve eee politikalarının gereği olarak böyle açıkladı zaten Güney. Bundan sonra Kıbrıs'tan İsrail'e gemi kalkmayacağını açıkladı. 10 metrelik bir katamaran olduğunu da söyleyelim. 33 fit. İsrail bunu bir provokasyon olarak tanımladı söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Herkes provoke etmeye çalışıyor her şey sürekli 82 olarak. 82 yaşındaki Revvan Moskovitz'i de vururlar mı acaba? Vurmama ihtimalleri yüksek. Yani çünkü kamuoyu önünde çok hoş görünmeyeceğini tahmin edebiliyorum. Ama eee vurmuyor olmaları onun bilmem nerenin ajanı ya da bilmem nerenin provokatörü olarak ilan edilmeyeceği anlamına gelmez. Hatta dişlerin arasından nereden keşke kurtulmasaydı bu filan diye olabilirler mi? Kapalı kapılar ardında küfür sallanıyordur belki. Bir ihtimal var. İnsanlar Diş nefret şeyini seviyor. Diş kütürtüler arasında evet. Bu kendinden nefret eden bu Yahudilerden bıktık ha. diye mesela. Bu büyük oranda olacak olan herhalde. Sorumlu Yahudiler bunlar. <gülüyor> Akıllı Yahudi böyle yapmıyor. Evet, İran'daki resmi resmi geçit saldırısının sorumlularına pusu kurulmuş. Şimdi bir, bir de dünyadan şeyleri de okuyalım şiddet olaylarını hı hı. da. Şöyle bir geçelim. İran Devrim Muhafızları geçen hafta askeri resmi geçitte 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardındaki ana unsurların imha edildiğini açıklamış. Başka da açıklama yok fazla. Devrim Muhafızları Komutanı Abdurrasil Mahmud Abadi o unsurlar nasıl tanımlanmış falan hani çünkü aslında hukuk devlet dediğimiz hesap verebilirlik olduğu için pek oyu genelde yok. mahkemeyle yapıyoruz ama genelde yani zorla değil tabii. Yani Abdurrasul Mahmutabadinin açıklaması şöyle. Biz sorumlu örgüt var demiş bu saldırıdan. Onun, onun üyelerinden 30 kadarı. Hı hı. Yani ifadeler böyle örgütün adını vermiyor tam sayıyı da vermiyor. Irak sınırı yakınında bir pusu kurduk, öldürdük demiş. Kaçan örgüt üyelerinin de arandığını kaydetmiş. Kaç kişi kaçtığını da söylememiş. Hangi örgüt? Onu da söyle. Onu da söyle. Örgüt üyeleri. Örgüt üyeleri. De güzel. Bunu da geçiyorum. Irak'ta son saldırılar oldu. Bağdat ve çevresinde düzenlenen saldırılarda 3 polisle bir hükümet görevlisi öldü. Bir yarbay öldürülenlerde en az 3 de yaralı var. Bunların da polislerle hükümet görevlilerini hedef almakta olduğunu söyleyen bir haberimiz var. Pakistan'da yeni bir Amerikan füze saldırısı olmuş ama bu füze tamamen şeyden. Tabii gene Las Vegas'tan mı? nereden oralardan bir yerden yönlendirilen joystick'lerle yönlendirilen insansız hava araçları. 7 militan öldürüldüğü belirtilmiş. Hangi gruba mensup olduğu söylenmiyor. Ama militanlar. O yüzden rahat edebilir ve evet. vicdanımızı hiç sızlatmadan uyumaya devam edebiliriz değil mi? Ee, Akşam. Evet tabii. 20 füze saldırısı sadece bu ay içinde. Bugün 27 gün içinde hatta bu haber 26 Eylül haberi belki de artmıştır. Yani günde bir saldırı oluyor. İnsan savağı araçlarıyla Amerika'daki uzak 8 bin kilometre fidan uzaktan 10.000 kilometreden geliyor bunlar. Eee resmi açıklama yapılmamış. Pakistan'dan bir haber daha vermekle mümkün. Pakistan Savunma Bakanı Abdul Kayyum Jatoy istifa etti. Neden? Ee, orduya suikastçı dedi ee, ve e, biz size paraları, postalları, silahları bizi öldürün diye vermiyoruz dedi Benazir Butto suikast dahil pek çok suikasttan sorumlu olduğunu ordunun iddia etti Savunma Bakanı ve e, istifa ettiğini açıkladı. Darbeye hazırlanıyorlar yine diyor. Eee Öyle mi? Öyle demiş. Yani darbeye hazırlandıkları için artık yeter falan gibi bir şeyler söylüyor. E, en son darbe 99'da olmuştu Pakistan'da. Eee BBC'nin haberinin son satırını okuyorum. Bu gözlemciler neredeler, nereden gözlüyorlar bilmem ama ancak birçok gözlemci bu aşamada darbeye fazla ihtimal vermiyor demiş. Savunma Bakanı bir histerik krizi geçirmiş yani özetle. Evet. Ülkenin yalnız bu sonuca böyle kolay ulaşmaması da tavsiye edebiliriz belki BBC refikimize. Çünkü BBC ulaşmamış, birçok gözlemci ulaşmış. BBC aktarıyor lütfen peki diğer baz, bazı gözlemcilerin de söylediklerine de yer veriyor aslında içeride. Evet. Ülkenin 63 yıllık tarihinde ordu sivillerden daha uzun süre iktidarda kalmış. Neye yani. ihtimal vermiyormuş gözlemciler acaba? Eee gözlem kulesinin önü sisliymiş. Bilmiyorum diye ihtimal vermedikleri. Ya bu 58... Türkiye'de de sorulabilecek sorulardan yani... yapmazlar artık. Bitti hikayesi var ya. Evet. 58, 77 ve 99'da 3 darbe var. 3 tane cik olmuş diye bu kadar tantanaya gerek var mı? Olur yani. Herkesin tarihinde 2 3 tatsız olay yaşanmıştır, değil mi? Evet, tabii. Eee evet, bu arada yalnız bu darbelerden bahsetmişken bir de şeyden söz edeyim ya. Eee eski bir gerilla dünyanın en güçlü kadını evet. olacak. Yakında Brezilya'da. Brezilya'da. Bunu da söyleyelim. Çok önemli bir şey yani dünyanın en güçlü kadını diye nitelendiriliyor. Independent'tan bayağı baba bir haber. Hugh O'Shaughnessy'nin haberi. Dünyanın en güçlü kadını e, artık geliyor diye güç, 63 yaşında eski bir Batı e, darbe destekçisi, askeri diktatörlükleri destekleyen Batı'nın desteklediği şeylerde ki işkence de görmüş kendisi. Hı hı onun direnen gerillalardan biri Brezilya'nın baş, başkanı olmak durumunda. Dilma Rousseff adı ve e, 200 milyon nüfuslu dünyanın en önemli ülkelerinden biri Brezilya'nın başına geliyor ve daha geçen hafta Hasan Erselle konuştuk ya e, OECD sıralamasında da e, artık 1 kümeye doğru yönlenmekte olan ülkeler arasında adı geçen Brezilya'nın başına geliyor 200 milyon nüfusuyla. Yeni de petrol zengini oldu yalnız. Büyüme hızı Çin'e e, eşit neredeyse Avrupa ve Washington'ın ancak kıskançlıkla bakabildiği diyor haberde, şu anki haberinde. Ve çok büyük ihtimalle kendisi de gel, önümüzdeki pazar günü eee milyonlar tarafından sevinçle karşılanacak bir zaferi zaferi imza atacak bir göçmen çocuğu hı hı. Bulgar göçmenleri bir o ilkokulu öğretmeniymiş karısı da annesi de ve e, başkan Lula da Luizinácio Lula da Silva da onu e, destekliyor. Fakat kendi başına da müthiş bir şey vermiş. %50'den fazla bir farkla başa geleceği ilk turda hemen seçileceği de tahmin ediliyor. En az 20 puan fark atıyorum şu an yakın rakibine. Şimdiki halkoyu araştırmalarına göre şey tartışmaları var mıymış? Eee Gerilla'dan olur mu, olmaz mı, şöyle böyle falan filan. Yokmuş. Ben de ona baktım. Uzun bir haber aslında. Bayağı ayrıntılı ciddi bir yani Palmares silahlı devrimci öncü kuvvetlerden birimmiş, gerillaymış adı. Yani 60'larda ve 70'lerde bu tip örgütler tabii bayağı ciddi şey verdiler. Şiddete de varan insan kaçırmalar, rehin almalar falan da vardı ve Mesela Alman büyükelçisinin 40 militanla değiş tokuş etme durumları vardı. İsviçre büyükelçisi ise 70 militanla takas edilmiş. Bunlardan gelen bir kadının şimdi başkan olması ilginç, değil mi? İlginç değil aslında gayet gayet hani normal gibi geliyor bana ama 2000'e bakarsak ha, 2000'den itibaren tabii bütün dünyanın evet. önemli bir dönüşüm geçirmekte olduğu 1000 yıl ya da 100 yıl dönüşümünde artık İşçi Partisine, Partito dei Lavoratori kaymış Lula'nın partisine ve yoksullukla mücadele mücadelesinde de yoksullukla mücadele etti de epey iş yapmış ilginç bir hanım Yani Latin Amerika da tabii dünyanın en ilginç şeylerinden biri olmakta onu da söyleyebiliriz. Evet hani zaten takibe devam oralarda neler olduğunu ee, ama bir yandan da 2000'lere dönmüşken İran işgali ve 2001 sonrası süreçle ilgili de yeni şeyler ortaya çıktı. Ondan da belki çok kısa bahsetmekte fayda var. Kısa çünkü e, bilmediğimiz bir şeyler değil Yok. sadece bir kere daha ve bir kere daha ortaya koymak adına. E Joe Bush'un 2001 yılında iktidara gelir gelmez Irak savaş için bahane bulmak üzere emir verdiği gizli belgelerin açıklanmasıyla tekrardan ortaya çıktı. E 2001 saldırıları, 11 Eylül saldırıları olur olmaz neredeyse birkaç saat sonra Savunma Bakanı Rumsfeld emir vermiş bakanlığına ve Irak rejimi ile El Kaide arasında bağlantı bulun hemen demiş ve bağlantı aranmaya başlanmış. Bulunamamış, fark etmemiş eee aynı şekilde eee Konradiz arises'de ulusal güvenlik başlanışmanı olarak eee dönemin hızla çalışmaya başlamış. Ramsfeld çıkıp e, birkaç sene içinde nükleer silah sahibi olacak Saddam Amerika bununla başa çıkamaz demiş. Eee falan böyle devam eden hikayelerle ikna sürecinin ne şekilde olduğu ve işgalin nasıl hazırlandığı bir kere daha ortaya çıktı. Evet bunun sonucunda... Hiçbir şey olmadı kimseye. Rumsfeld'in keyfi yerinde. Bush e, sağ olsun gayet mutlu. E, Condoleezer Ice harika. Piyano çalıyor hala. Hiçbir sıkıntı yok. Yalnız bir milyona yakın. Aman, civarda insan öldü. 3 milyon şey var. Yani en az 150 binle 1,5 milyona kadar varan Hı -hı. sayıları ölen şiddet yoluyla hayatını kaybeden Iraklı var. 3 milyon dışarıda mülteci var içeride de 1,5 milyon evet. yerinden yurdundan olmuş insan var. Ve hayat şartı. Bu hesabını sorulabileceği hiçbir koşul olmadığı gibi, e, yani bu binlem kaçıncı sakat doğan çocukların mahvolmuş bir çevre ve ortam. Evet, bırak yalan söylemişler yani. Yine bir kere daha söyleyelim ki yalan söylemişler evet. Eee bir diğer haber galiba herhalde bu e, İngiltere'de İşçi Partisi'nin seçimleri önemliydi. Hafta sonu epeyce tantana çıktı. Niye önemliydi kısmını tam ben anlamadım ama sonuçta ne olursa olsun işte e, İngiliz İşçi Partisi'nin yeni e, başkanı belli oldu. Özetle haber bu. Ed Miliband e, kazandı seçimleri. İyi tarafı diyebileceğimiz şey, e, sendikaların ciddi desteğini almış olması. Uzun süredir Blair'den beri sendikalarla kimse pek muhatap olmuyordu İşçi Partisi'nde. Daha çok patronlarla takılmak modaydı. Abi yani seçim 2 şimdi... e, Millibent arasında geçti. Eee Ed ve David Millibent, Millibent pardon. Eee Ed kazandı. Eee David kaybetti seçimi. Dışişleri Bakanıydı e, David. Kendisi de bakandı. Evet evet Ed Millibent bakan. Çevre küresel iklim ha, işte, değişikliği. Tamam küresel. Oldukça önemli. Yani olumlu bakmamızın olumlu olabilir. Olmama faktörü de olabilir. E, Çünkü evet, evet. E, ilk konuşmasından da hani partinin bir yere kaymayacağını aynı çizgide devam edeceğini bunları söylemesi normal. Ama hani bir yandan da e, ifratla tefrit arasında giden haberler de var. Kızıllar e, İşçi Partisi'nin başına geçti falan gibi böyle bir durum yok. Ama e, bir yandan herhalde bir önceki İşçi Partisine göre daha iyi bir yerde olmak ihtimali daha yüksek bir İşçi Partisiyle yüz yüze olduğumuzu söylemek yanlış olmaz ilk andan. Hayırlısı olsun <gülüyor> diyelim. İngiltere Partisi'nde ve İngiltere İşçi sınıfında bütün dünyadan da hem Amerika'dan hem Avrupa'dan da ırkçılığın dört nala yükselişe geçtiğini gösteren evet. sayısız şey var. Fransa'da en yeni onu Fransa Parlamento'su akıl almaz bir göçmen yasası, burka peçe içiyor. falan yasaktır falan derken insanları sınır dışı etmeye başlamışlardı yüzlerle binlerle. Alma şimdi, vatandaşlıklarını çıkartma ağır para cezaları e, vesaire vesaire. Yani bunu sonradan daha ayrıntılar. Ülkedeki olarak... tüm kötülüklerle ilgili e, ülke dışından gelmiş olanların sorumlu olduğunu iddia eden ırkçı e, ve gayet gayet popülist başladı, bir şey. Fakat diğer bütün yabancı gruplar ve sonra tüm yabancı grupların değil mi? Bir şekilde e, tahliyesiyle evet. sonra sonuçlanır. Sonra sıra başkalarına gelir. Onun için de e, özellikle zaten Paris Anadolu Kültür Merkezi Başkanı Dr. Demir Önger'de Türkiye'li göçmenleri artık saçma sapan mezhep vesaire ayrımlarıyla uğraşmayı ve daha iyi yaşama fırsatı. Oradaki Türk bıraktık. Kürt yarılması var. Etnik var, dini var vesaire. Hepsini bir yana bırakıp tepemize binecekler. Aklımızı başımıza, aklımızı başımıza toplayalım demiş. Bu arada tepeye binilmekle ilgili bir diğer önemli haber de bu kemer sıkma politikalarıyla ilgili Avrupa çapında eee devam eden ETUK'un yani Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun eylem kararı almış olması 29 Eylül'de Avrupa Birliği ülkelerinde eee yoksullukla ilgili yapılan bu yeni harika düzenlemelere karşı Brüksel'de ortak eylem yapacak eee Avrupa sendikaları. Eee Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya eee ve daha pek çok ülke de birlikte eee bu eylemde yer alıyor olacak. Daha doğrusu bu ülkelerin sendikaları ve işçileri eee gittikçe daha kıta çapında bir işçi hareketine doğru gidiş var. Çünkü ETUK'un eee geçen hafta yaptığı toplantılarda aslında ilk kez bir birleşme ve ortaklaşma kararı sonunda alınmıştı. Eee bu ortak eylemleri destekleyeceğine dair ve sendikaların arkasında konfederasyonun duracağına dair de karar alınmıştı. Eee önümüzde kış bol grev ve bol eee işçi eylemi ile karşı karşıya olma ihtimalimiz yüksek Avrupa'da. Darısı Türkiye'nin başına demek herhalde gerekiyor. Çünkü <gülüyor> aynı kemer sıkma politikaları çoktan burada işledi ve eee onların gelmemeye çalıştığı durum biz yıllardır zaten yaşıyoruz. Ya mesela Fransa'da emeklilik yaşıyla ilgili grevler şu anda hızla gidiyor. Türkiye'de emeklilik yaşıyla ilgili sorunu hükümet çoktan çözmüş durumda falan filan gibi böyle durumlarımız var. Ee, bol, karşılaştırmalı. Bol. Şimdi bu yarım sadece bir yaklaşık yarım saat hatta 20 dakikamız kalacak ama gerek halinde de tabii Türkiye'de de ilgili bazı şeyler var. Çok sayıda haber vardı özellikle hafta sonunda gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Başbakan Erdoğan <gülüyor> toplantısından kısaca bahsetmemizde çok fayda var. Ergenkon davası sanıklarından emekli albay Arif Doğan'ın internet ortamına düşen ve kendisine ait olduğu kabul ettiği, olduğunu kabul ettiği ses kaydı var ve JT ile ilgili açıklamaları var. O da ilgi çekici bir haber ve tabii PKK'nın sınır dışına çekilmeye başladığı İmralı'da da görüşmelerin tamamlandı. Sıra da Aysel Tuğlu'nun Apo ziyareti oldu haberi var. Ana dil konuları vesaire. Bir de termik santrale hayır, konserleri var. Onlardan da bahsedebiliriz belki. Aslında termik santral inşaatları var. Eee buna karşı da konserler var desek belki evet, daha belki daha doğru olur. Doğru onlardan da bahsedebileceğimizi umuyoruz kalan süre içinde. Açıkgaste Bessie Smith'ten dinlediğimiz Money Blues para türküsü diye çevirebileceğimiz bir şarkıyla devam ettik programımıza. Bessie Smith, blues şarkıcılarının önde geleni hatta Blues İmparatoriçesi diye de hitap ediliyor kendisine zaman zaman 1920'li ve 30'lu yılların en ünlü şarkı ve kadın blues şarkıcısı olarak biliniyor ve Louis Armstrong'la birlikte onun kendilerinden sonra gelen bütün caz vokalistlerinin üzerinde de silinmez bir iz bırakmış olduğu da belirtiliyor. Bessie Smith'ten doğum gününde ve pardon, ölüm yıl dönümünde bir otomobil kazası sonucunda kanamadan hayata veda etmişti 1937'de 26 Eylül'de ona dündü ölüm yıl dönümü ona bir günaydın demiş olduk bu vesileyle. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye geçelim artık ve şunu söyleyelim Erdoğan'ın İstanbul'da gazetecilerle buluşmalı buluşması vardı. Çok şimdiye kadarki en büyük medya buluşması olduğu söylenebilir. Doğrusu eee 60'ın üzerinde şeyde tam listesi vardı Radikal Gazetesi'nde. Hemen hemen aslında herkesin yani herkesin diyeyim bütün basın organlarının katıldığı bir toplantı olduğunu söylemek evet, mümkün. Evet, yöneticileri, haber yöneticileri, yayın sorumluları 60'ın üzerinde, yani 60 kadar galiba. Ee, oldukça büyük bir şeydi Dolmabahçe Sarayı'nda yapılmış bir toplantıydı ve bir takım önemli açıklamalar medya yöneticileriyle kahvaltı eden Başbakan Erdoğan yeni bir sayfa açma mesajı verdi diye söylüyordu mesela Radikal Gazetesi'nde 12 Eylül'de çıkan sonucun kutuplaştırdığına inanmıyoruz. Türkiye 12 Eylül ile temiz bir sayfa açtı. Kampanyalarda yaşananlar geride kaldı. Çok daha... Özgürlükçü anayasa ile yeni bir başlangıç gerekli hale geldi diye konuşmuş. Toplumda bir kaygı, tereddüt varsa bunları gidermekte görevimiz bize oy verenleri anladığımız kadar oy vermeyenleri de anlamanın, onların hissiyatını, kaygılarını anlamlandırmanın mücadelesini veriyoruz. Empati kurmaya çalışıyoruz demiş. eee yani toplantılar aslında herhalde şu açıdan da önemli. Bir miktar eee hem tartışma tartışma kısmı çok önemli değil benim baktığım yerden. Çünkü yani başbakanlar genellikle aslında ne olursa olsun en nihayetinde politikalarını savunmak üzerinden böyle toplantıları yapar. Eee ciddi anlamda pek çok soru sorulmuş, bu sorulara cevap alınmış ve cevapların bir kısmının belirlenir, bir kısmınınsa amanin denilecek boyutta olması daha önemli giddi giddi konuşulabilen bir ortamdan bahsediyor onun kaçışını. Evet, bu açısından. ilk defa. Yani daha önce çok alıştığımız bir şey vardı. Mesela Genelkurmay Başkanlığının özellikle eee bence lanse ettiği ve sürdürdüğü bir akreditasyon meselesi vardı. Hı hı. Beğenilmeyen gazete medya e, temsilcileri çağrılmıyordu, akredite edilmiyordu Genelkurmay Başkanlığının yaptığı konuşmalarda filan basın toplantılarında. Buna son verilmiş olduğu belirtiliyor. Yani Mesela bir gazetede hürriyet de vardı diyor, hürriyet galiba söylemişti bunu, ulusal kanalda vardı diye. Ve bütün sorulara da, istisnasız tüm sorulara da cevap vermiş beğenilen, beğenilmeyen taraflarıyla. Önemli bazı konular, merakla beklenen konulardan biri bedelli askerlik, onunla ilgili umut olumlu konuşmuş. Görüşüyoruz ama son söz Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti hükümetindedir demiş. Yani genel kurulmayla görüşüyoruz diye umutlu daha doğrusu olumlu konuştuğu belirtiliyor. Seçimlerin e, okullar kapanmadan 2011 Haziranında yapılacağını aşağı yukarı açıklamış oluyor. Başkanlık sistemi tartışmalarına tartışılması faydalı olur demiş ve böylece Cumhurbaşkanlığı adaylığının kapısını da açık bırakmış oluyor. Haber Türk'ün Bekir Coşkun'un yazılarına son vermesi konusunda sorulmuş. İşe alırken bize mi sordular ki işten atarken bize sorsunlar diye bir açıklama yapmış. Zaten Ciner Holding'de kendi temsilcisi Ciner Medya Grubu Başkanı Kenan Tekdağ da hiçbir siyasi baskı söz konusu değil. Tamamen kurum içi alınmış. Gerekçesini burada dile getirilmeye bile gerek görmediğimiz bir karar demiş aynı toplantıda. Tabi bu genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı'nın deli saçması diye reddetmesini sallantılı hale getiriyor. Ama herhalde ona da bir açıklama getirilecektir. Ben sürekli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üzerinde durdum. Ben Türk'üm demekten de gocunmam demiş Başbakan. Kürt vatandaşlarımız da bunu söyleyebilir. Ben Türkiye'liyim dedim. Bunun için de yargılandım. Daha sonra bir Genelkurmay Başkanı da Türkiye'liyim dedi. Türkiye nerelerden nerelere geldi? Sıkıntı tam burada başlıyor zaten. Hani Türkiye nerelerden nerelere geldi ve ana dilde eğitimle ilgili şu süreçte böyle bir açıklama yapan Başbakan'ın hakikaten barış konusunda adım atıp atamayacağına dair de açıkçası benim ciddi endişelerim var. Çünkü eee Nerelerden nerelere geldiğimiz üzerinden konuşacaksak evet artık Kürtlerin var olduğunu, Türkiye'de yaşıyor olduğunu zaten e, galiba kabul etmeyen kimse kalmadı. MHP'liler bile tabii onlar da Kürt ama aslında kardeş falan filan gibi bir yere geldiler. Kürt yok da. Eee söylediği şeyin matah bir yanı yok bu açıdan. Politika ne taraftan üretecek ve ne yapacak kısmına dairse koca bir boşluk görünüyor. Çünkü hani ne yaptığını dil ne yapacağını merak ediyor doğal olarak hem Kürtler hem Türkiye'de yaşayan diğer insanlar çünkü bütün mevzu buna bağlı. Ne yapıldına değil, ne yapılacağına. O kısmı biraz boş kaldı galiba. Evet. Yani bence de orası yani Almanya'daki Türklerle Türkiye'deki Kürtlerin durumu kıyaslanamaz demiş. Nedense Almanya'daki Kürtler azınlık, Türkler azınlık, Kürtlerse bu ülkenin sahipleri diyerek biraz böyle etrafından dolaşmış olduğu söylenebilir bu lafın. Avrupa Birliği azınlık muktesebatı geriyi Almanya'daki Türklere bu hak verilmeli ama hala sorunlar var. Halbuki biz de sıcak bakmayız demiş. Ana dilde öğretimin önünü açtık ama ana dilde eğitimle ana dilde öğretim arasında da ayrım yapmak gerek demiş. Tabii bunun e, aksini de söyleyecek olan başka partiler çıkacaktır kesinlikle. Bunun tartışılıyor olması eee iyi bir şey diyebiliriz. Yani eee şeyde Ahmet Altan da aynı konuda yazmıştı İyi Haberler başlıklı yazısında. Yani eee de şey ilginç mesela yani başbakan ana dilde eğitimin özel kurumlarca verilebileceğini ama devletin ana dilde eğitim vermeyeceğini söylemesi artık sadece siyasi bir partinin görüşüdür. Bir başka partide kalkıp seçimlerde halktan oy isterken ana dilde eğitimi savunabilir, savunacaktır da." demiş. Yeni bir Türkiye kuruyoruz diyor. 80 yıl tahakküm kuran ordu ve yargı geriye ait oldukları alanlara itiliyor diye yorumlamış. Yani işin aslında bir de matrak bir yanı da var. Türkiye'de ana dilde eğitim yapma hakkına sahip tek kavim olan Türkler çocuklarını ana dilde eğitim yapan okullara değil ana dillerinde eğitim yapmayan İngilizce, Fransızca, Almanca eğitim yapan okullara gönderebilmek için de kendilerini parçalıyorlar diye de bir not düşmüş. Ama bence genel olarak olumlu olduğu söylenebilecek bir nokta. Bütün bu eleştirileri tabii tabii rezervde tutmak kaydıyla birçok konudaki söylediklerine de katılmamak, eleştirmek mümkün. Hatta katılmayıp eleştirmek de de yükümlülüğümüz olduğunu da söyleyebiliriz rahatlıkla. Başta bu ana dil meselesi olmak üzere Yani bir yandan Kürtlerle artık bir barış sürecinin başladığını ve bununla ilgili çeşitli görüşmeler yapıldığını falan filan hissettiren çünkü ne olduğunu bir türlü asla öğrenemedik. Eee bir hikaye var. Bir yandan ise yok ana dili olmaz falan gibi devam eden bir başka hikaye var. Bir de garip garip e, neyse vakit az o yüzden girmeyeceğim ama hani e, eğitim nedir, öğretim nedir, farkı evet. nedir falan. Ya hikaye bunların hiçbirisi değil. Saçmalamamızın da hiçbir anlamı yok sanki ya evet ya hayır ya böyle ya şöyle gibi bir yerlere varmak gerekiyor eğer barıştan ve sonuçtan bahsediyorsak. Evet, yani iç barış açısından sıkıntılı olur çok dilli eğitim demiş. Bunun neden öyle olduğunu anlamak e, bence mümkün değil eee yeni anayasada takvim itibariyle 2011 seçimlerinden önce değişiklikleri yapmak mümkün değil. Gerekirse yine halka gideriz demiş bir de. Terör konusunda da yeni güvenlik yapılanması için çalışıyoruz. Öcalan'ın Öcalan'ın bu süreçte ağırlığı yok. Genel afsa katillerin affıdır. Siyasi af ayrıdır demiş. Bunların hepsinin enine boyuna tartışılabileceği bir nokta. eee 50'den fazla eee soru eee kişi soru Hı -hı. almış, soru hakkını kullanmış. Hı -hı. 100 kadar da soru sorulmuş. Hepsine de, de böyle ya da böyle işte cevap, cevap verilmiş. verilmiş. Bu tabii iyi bir şey. Evet, onun dışında bir de herkes eee Türkiye'de ciddi bir konuşmalar e, başladı. Arif Doğan'la geçici 15. Adlı? maddenin kaldırılmasıyla birlikte bir eee 80 döneminin pek sevdiğimiz 80 sonrası sürecinde önemli <gülüyor> isimleri tek tek olmasa da tek tük konuşmaya başladılar. Pek tek ee, tük bile değil aslında. Yani ya hani daha sık <gülüyor> ne bileyim sıraya girmek zorunda ya da <gülüyor> toplu açıklamalar yapıp 100 kişi bir yerde bir yargılanmak istiyoruz demek gibi bir nokta değiller. Ama eee ciddi isimlerin ya da e, ismini bildiğimiz kişilerin ciddiden öte eee Bir şeyler söylemeye başladığı bir süreç var herhalde. En önemlisi şu anda bir şey değil mi ben kurdum diye ortalıkta gezinen Arif Doğan. Ee, Arif Doğan her şeyi açıklayacağım dedi. Ne biliyorsam anlatırım artık anlatmamak için sebep yok dedi. Ve e, bu cami evet Kıbrıs'ta da işte halk biraz hareketlensin diye cami bombaladık falan filan. E, hikayesinin ardından geldi bu açıklamaları. Yakın 25 oluydu. Pardon 25 oluydu. 25'in ardından geldi Arif evet, Doğan. Evet. Evet, Arif Doğan da arkasından geldi. Eee Eşref Bittlis'in ölümüyle ilgili ifadelerin yer aldığı ses kaydının da kendisine ait olduğunu ama farklı konuşmalardan montajlandığını söylemiş. Sağlığının da iyi olmadığını söylüyor, açıklama yapmış. Yani bir an önce ölmeden önce hakime konuşmak ve her şeyi anlatmak istiyorum. Maaki savcılar ve hakim gelsin, ifademi alsın demiş. Ergenekon davası sanıklarından emekli albay Arif Doğan. GTM başındayken de 10.000 elemanı olduğunu söylemiş. Örgütün tek düşmanının PKK olduğunu belirtiyor. İstanbul'da da savcılık soruşturma başlatmış. Epey bir konuşma var. Bir diğer konuşan kişi eee hakim Ali Fahir Kayacan, eee o da e, sıkı yönetim hakimlerinden biri kendini ihbar etti. Darbe suçu işlendikten sonra girdiğim davalarda suç sayılan işlemler soruşturulmalıdır diyor. E başvuru sü işlemi alındı ve şüfe, şüpheli sıfatıyla da soruşturması başlatılmış durumda. Eee yüzleşmeden kasıt 3 aşağı 5 yukarı tam da bunlar. Çünkü bir de şöyle bir şey başladı. Garip bir şekilde niye bundan mutsuzluk duyuyor bir kısım insan? Demokrat olarak kendini yani tanıladıktan sonra bilmiyorum ama eee bu önemli değil. Hepsiyle mi yüzleşeceğiz? Nereye kadar? Efendim herkes mi yargılayacağız falan? Eee herkes mi? Hiçbir şey mi? Ne ne olduğunun tanımını zaten koyacak olan süreç. Önemli olansa eee bunun yüzeşildiğiine dair toplumsal bir rahatlama hissedebiliyor olmak. Yani mahkeme sözlerini taşıyabilir mi diye sormuş. Bu mahkemeye iyi bir soru. Taşır Tabii belki. Tabii burada mahkeme değil taşıyacak olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet. devleti. Çünkü söyleyeceği sözler büyük ihtimalle devleti bağlayan sözler evet. olacak. Toplum mu sormamış ama ben onun adına da cevap vereyim. <gülüyor> Toplum biz heyecanla bunu... bekliyoruz. Evet heyecanlıyız. <gülüyor> taşırız sorun yok. Soru yok. O mahkemede her şeyi anlatırım. Gizledim, saklamam yok diyor. Ee, yani çok güzel. Ee, çok iyi. Yani Haber Türkiye Jitemi ben kurdum diyen Arif Doğan'ın konuşmaları var. Aynı şekilde önemli bir açıklama e, beklenen bir açıklama daha var. Tanınmış mafya liderlerinden yeraltı çete örgütlerinden Sedat Peker de konuşmuş. ...ve cezaevinde bulunuyor kendisi... ...Diyarbakır'dan gelen jitem elemanlarının... ...Hanefi Avcı tarafından... ...kendisine emanet edildiğini söylemiş... ...böyle bir açıklama geldi... ...Hanefi Avcı tarafından mı? Evet... ...Hanefi, Hanefi İba... Avcı'nın adı da gittikçe daha fazla geçiyor hayatımız evet. içinde... Hayırlısı ...yakında inşallah. açıklama yapacakmış... ...30 Eylül'de her şeyi açıklayacağım... ...buş Hanefi Avcı... ...onu da heyecanla bekliyoruz tabii ki... ...Avcı'nın selamı var... ...bir başkomiser geldi beni aradı demiş... Pekel Avcının selamı var. Devlete hizmetleri olmuş bazı itirafçılar İstanbul'a geldi. Maddi manevi yardımcı olalım dedi demiş. Fırat Alkaç'ın haberi bu da taraftan. İtirafçıların haraç işlerine karışması üzerine emniyetten çağrıldığını söylemiş Pekel. Onları Avcının gönderdiğini söyledim, serbest kaldım demiş. Bu da bir başka bir açıklama. İşte Kebrail'de cami yaktık diye genel bir sözleri de 1962'de yaşanan Bayraktar Camii ile bir başka türbesi ve Ömeriye Camii'lerinin yakılması onları da açıklayacak olan gazetecilerin de öldürülmesi olayıyla bağlantılıyordu herhalde. O da yakında önümüze çıkar. Hoş yani hızlı gelişiyor aslında. Çok sayıda açıklamadan bahsetmek mümkün. E bunun dışında aslında hızlı herhalde söylemek lazım çünkü artık son dakikalara giriyoruz. 9'a geliyor saat. Biri önemli haberlerden biri işte Türkiye Diyarbakır cezaeviyle yüzde şu haberiydi. Evet, çok önemli bir. Eee Diyarbakır'da düzenlenen sempozyumun sonuç bildirisinden bunlar. Eee Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Diyarbakır Cezaevi Gerçeğini Araştırma Komisyonu kurulması çağrısı yapılmış. Eee bu önemli çünkü eee Aslında Türkiye Diyarbakır Cezaevi Gerçeği ile Yüzleşiyor sempozyumunun katılımcıları neredeyse Diyarbakır Cezaevi'nin bütün şeyi, eee zarar görmüş insanların ciddi bir ya, kesimini temsil ettiğini söyleyebiliriz bu olayı, taraf. Yani to, toplum olarak başka şeylere arif doğan falan alırız ama a, acaba bu perişan Türkiye davası diye de adlandırılan hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sanıkların adlarıyla açılıyor ya dava. Evet. Orada da soyadı Perişan olan bir kişinin Perişan ve arkadaşları eee Türkiye karşı diye adlandırılan ve Perişan Türkiye diye bilinen bir dava bu. Ona hazır mıyız bilmiyorum vallahi. Neşe Düzel ile konuşan Sezgin Tanrıkulu öyle şeyleri açıklıyor ki hiçbir hükümlü değildi. Örgüt üyeliğinden tutukluydu. 169'dan yargılanıyorlardı. Yaşatsalardı şimdiye kadar çoktan tahliye olmuşlardı diyor. Yani 33 tutuklu yüzlerce asker ve polis tarafından bir koridorda demir parmaklıklar arasında vahşice sıkıştırılıp 10 kişinin ölümüyle sonuçlanmış. Asker ve polislerin her birine 5er yıl ceza verilmiş. Zaten rahşan affı diye bilinen af nedeniyle bir gün bile hapse girmeyeceklerdi ama Yargıtay bu kararı bozdu. Dava hala sürüyor diyor 15. yılında. Hı hı rahimde cezaevinde koruman altındaki bu savunmasız insanları hem öldürmüşsün hem de ölümlerini soruşturmamışsın diyerek Türkiye'yi iki defa mahkum ediyor. Yani işkenceyle vahşice öldüren, öldürülen bu çocuklar bir siyasal ve etnik kimliğe sahip oldukları için Türkiye'de yargıçlar bu davayı bitirmek istemediler diyor Sezgin Tanrıkulu. 70 polis ve jandarma yargılanmış. İsyan dedikleri olayda bir tanesinin bile burnu kanamamıştı. Adalet Bakanı Şevket kazandı diyor. 800 bin avro para cezasına çarptırmış. Şimdi bu sorumlu savcı ve yargıçlardan tahsil edilsin diyor. Rücu edilsin. Böyle bir kanun çıktı ama uygulanmıyor diyor. Çok ilginç. Yasalar müsait. Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çıkarılırken devlet memurları yasasında bu konuda bir değişiklik yapılmış ama uygulanmamış. Şimdi bu yargıç 800 bin avro sorumlu olan savcı ve yargıçlardan tahsil edilsin. Hukuk sistemindeki perişanlığa ancak böyle son verilebilir demiş. Bu da so güzel bir durum aslında. Faş olan şeylerden bir diğeri son artık herhalde Aa, ee, pardon özür diliyoruz. <gülüyor> dışarıya dökülen <gülüyor> bu son delikten çıkanlardan biri de ÖSYM'nin hesapları. Eee harç paraları milyonlarca liradan bahsediyoruz. KKTC'de yapılan sınavların harçları asla Türkiye'deki hesaplara aktarılmamışlar. ÖSYM'deki bazı üst düzey bürokratların eee KKTC'de bu paralarla e, villa ve arsalar aldığı iddia ediliyor eee falan ve uzun uzun uzun yıllardan bahsediyoruz. Kaç yıl oldu tam olarak belli bile değil. Eee 29 yıl falan gibi şeyler söyleniyor işte. Çok değil yani. Eee böyle paralar gidiyormuş, paralar geliyormuş. Bu arada hani bütün bu ÖSYM rezilliğinin yanında bir de çıkıp eee evet. YÖK başkanının söylediği şeyler var. Şimdi kurumlar kendi sınavlarını yaparlarsa çok rağbet olmaz, ciddi alınmaz gibi. Şimdi çok ciddi anlamda ÖSYM'lerin çocuklarının da durumları araştırılıyormuş. Çünkü Güvenlik tedbirleri tamamen beyana esas olarak yapılmış. Hiç söz kontrol. vallahi vermeyeceğim gibi bir şey. Evet, var. evet. Ha, i̇yiymiş. Şimdi onların da araştırılıyor. ÖSYM çocukları davası diye bir şey karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Aslında önce atlatarak mahşet sen mi atıyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Nasıl bu, bu girişimin? Çocukları? Fena değil değil mi? Bence işlevli olma ihtimali Aftanın... yüksek ama sen olmasaydın da başlık atılır diye bir düşüncen var. <gülüyor> Olsun ama ben de çalışıyorum Tabii, görüyorsun. Atlatma böyle bir şey zaten. Evet. Ne yapalım yani? ÖSYM çocukları. Mesela hoş bir başlık olabilirdi. Son haber ya ver verelim bari. Irkçılığa sıfır tolerans. Eee diye radikalde Serkan hocam bir haberi vardı önemli diyeceğim haberlerden biri. Eee Manisa'da Selendi'de hatırlayacaksınız Roman Mahallesi'ne saldırı düzenlenmişti ve sürülmüştü Romanlar bayağı. Eee savcı iddianamesinde ırkçılıktan düzen eee iddianameyi hazırladı. Halkakin ve düşmanlığa sevk ve aşağılama. 80 sanık için 3 ila 150 yıl hapis istemi var şu anda. Şu ana kadar Türkiye'de bildiğim kadarıyla bu tip eee etnik saldırılar asla etnik olarak tanımlanmamış. Yol kavgası, kız kavgası, efendim olur böyle şeyler falan gibi bir şeyle devlet tarafından örtülmüştü. Eee bu herhalde yine ilkler arasına evet. girebilecek şeylerden e, savcı biri. Hatta iddianamede ırkçı öfkeden bahsediyor. Yani bu çok önemli. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, aşağılamak Herhalde Kürt olmayan birlerin ilk kez halkı kim ve düşmanla sevkettiğini eee görüyor olma ihtimalimiz var Türkiye mahkemelerinde. Evet, bu gayet önemli önemli bir mesele. Eee yani ayrıntıya girecek zamanınız yok ama iyi bir haber ve iyi haber takibi Hem Radikale hem de Serkan Hoca bu bunu takip ettikleri için de teşekkür borçluy herhalde herkes. Evet böyle bir detay. Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği Taya üyeleri yürüyüşlerine devam ediyor ama linç girişimi Bolu'da saldırı organize linç girişimi oldu. Polis tarafından Ankara il sınırına otobüslerle getirilmiş. Bir de öyle bir tuhaflık var. Ankara'da Ot Taya ait ormanlık alanda da 3 adet el bombası bulunmuş. Arada bir böyle haberler de oluyor. Genel gidişatımız bu merkezde. Açıkgaste Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Aviv. Günaydın. Yine bir pazartesi daha bir virajda <gülüyor> dönüp yol alıyoruz, mesafe alıyoruz. Virajın neresindeyiz? bu özellikle de şeyle ana dilde eğitim ve görece özerklik neydi tam söylenen şey özerk demokratik özerklik demokratik yani. özerklik bunlar üzerinde biraz Başbakanın da basın toplantısından da harekete geçerek bunlar üzerinde biraz konuşalım istedik. Başbakanın basın toplantısına çağrılmadık ama değil mi? Eee hayır ama hemen hemen herkes çağrılmıştı bundeydi. Yani. Evet. Bayağı geniş bir şey. Ee, Akredi kaldım. Akreditasyon ha. sorunu yoktu bu sefer ilk defa. Ha. Her türlü eğilim ve görüşten gazeteler ve televizyon tiraş, kanalları çağrılmış. Daha herhalde bir tiraj sınırı kondu gibi bir şey düşünülebilir anladığım kadarıyla. Ne sınırı? Hani, tiraş sınırı. Sanırım ha. bize kadar varmadı mevzu. Anladım. <gülüyor> Bizim tirajımızı böylece açığa çıkartmamış oldu. 300 olduk. bin civarında olduğunu söylememekte fayda var evet. Tabii bence de. <gülüyor> de farkındaysınız referandumdan sonra eee daha rahat pek çok konu tartışılma imkanı buluyor. E, bu açıdan eee önümüzdeki dönemde eee elde edememiş söz söylememiş konulara da gelebilme imkanı bulacağız. Evet tam zaten biraz önce size bağlanmadan az önce konuştuğumuz şey de alemin ağzı torba değil ki büzesin misali herkesin konuşmaya vecülmeye başladığı bir döneme girmiş olduk referandumun arkasından ilginç oldu. Evet, eee yani bu güzel bölümü şey e, beklenen bir durumda zaten. Eee evet. tabii eee yani e, bu sürecin çok etkin bir şekilde kullanılması lazım. Hem e, Kürt e, Türkiye'de yaşayan Kürtler açısından hem onların siyasal temsilcilerinden hem hükümet ve parlamentoda grubundan tüm partiler siyasal oluşumlar açısından eee yani hem demokratik özerklik hem ana dilde eğitim eee üzerinde de pek çok konuda ki gündeme gelen e, en önemli unsur yeni bir anayasa içerisinde eee bunun vücut e, bulması eee hani yeni bir anayasa içerisinde Kürt sorununun çözümüne yönelik eee maddelerin, tanımların yer alması eee öncelikli de 3 tane konu karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri ana dilde eğitim evrişte e, vatandaşlık tanımı eee kimse diğer bir husus eee işte barajla ilgili hususlar ki o anayasal bir şey de gerekli kılmıyor. Şimdi bu ana dilde eğitim e, mevzusuna girersek e, ben şöyle bir e, geçmişe e, bir, bir baktım. Eee yani bu meşhur Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924'te çıkan ve ondan sonra çıkan birtakım e, kanun ve kanun e, şeklindeki düzenlemeler Ile, e le eee Kürtçe eğitim yapan e, okullar kapatılmış ve e, Türk Kürtçe Eğitim ve Yayın Yasası eee Cumhuriyet İdaresinin tasarrufu olarak ortaya konmuş. Eee zaten hemen sonrasında başlayan 1925'teki Şeh Sait e, yani ayaklanmasının nasıl tanımlanırsa tanımlansın iki ana şeyden kaynaklanıyor. Bunlardan bir tanesi gerçekten bu eğitimin ve yayının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 eee 1925 ayaklanmasına en önemli dayanak artık bağımız kalmadı diyorlar. Bir dilimizi konuşamıyoruz. İki de İslam üzerinden eee Osmanlı ile bir bağımız vardı. O da hilafetti. Eee bu iki konu kendi aralarında tartışma konuları. Onu bir tarafa bırakırsak dil meselesi ve eğitim meselesi o dönem için son derece önemsenmiştir. Yani eee bir anda insanların e, okullarının e, dillerinde yapılmaması eee ve yayın yapamamaları eee ciddi olarak cumhuriyet idaresiyle olan eee mesafeyi açmıştır. Kaldı ki bir de bu meselelere yani bu ben çok mutluyum eee biz programımızı 8 yıl önce başladığımızda bile eee eldeemeyen söz girme, sözün değmediği konulara girmeye çalışıyorduk ve tehlikeliydi bu konular. Eee bugün için Türkiye hem eee Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bilinmeyen noktalarında hem de hiç eee söz edilmeyecek hususlarda düzenlemelerin yapılmasını, bunları etraflıca tartışılmasını eee sağlayan bir ortam üzerine girildi. Burada da e, öncelikle tabii ki durulacak hususlardan biri hem bu demokratik özellikli de ana dilde eğitim konusunda tarihimizdeki bilinmezlikleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunun Kürtler tarafından da e, tüm araştırmacıların ortaya koyması gerekiyor. Yani Kürtçe e, dil eğitiminin ve ne ilişkin yasaklamaların eee ne ilişkin hususların Osmanlı'nın son döneminde Tanzimat ve 2. Meşrutiyet ve sonrasındaki eee bu dil üzerinde ana dilde ve resmi dil kavramlarının Osmanlı'da nasıl olduğunu, eee başka ülkelerde nasıl cereyan ettiğini ve cumhuriyetle birlikte nasıl geliştiğine bakmamız lazım. Diğer bir husus da eee hep e, birkaç programda e, gündeme getirmiştik. Bunlardan biri e, Cumhuriyet tarihi boyunca ki Kürt raporlarıydı. Eee bir tanesi bunlar da geçmişte eee gizli raporlardı ama son yıllarda bu raporlar eee basıldı, konuşuluyor, tartışılıyor. Bir açıklığa kavuşmayan husus var. Bu açıklığa kavuşmayan husustan bir tanesi E Atatürk'ün 1923 16 17 Ocak tarihlerinde İzmit karşısında gazetecilerle yaptığı toplantıdaki Kürtlere özerklik hususudur. Bir de iddia edilir ki eee 1922 yılının 10 Şubat günü eee bir muhtariyet özerklikle ilişkin bir kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğüdür. Evet şimdi ilki hangi tarihte dediniz 16 17 Ocak 1923. 1923. 1923. Lozan ilan edilmemiştir henüz eee Mustafa Kemal daha cumhuriyet ilan et Lo Lozan'da cumhuriyet devam etmekte dedi 1. Lozan görüşmeleri. Evet. Cumhuriyet de ilan edilmemiştir. Bir eee ama yani şey de eee açıkçası eee saltanat kaldırılmıştır. Nasıl bir idare tarzı olacağına ilişkin bir muğlaklığın hakim olduğu bir zamanda Mustafa Kemal bir eee İstanbul'a uğramaz zaten 27 yılına kadar. Eee çeşitliileri kapsayan e, ve sonu İzmir'de sonuçlanan bir geziye çıkar. Bunun başlangıcında da eee o zamanki medya temsilcileri, gazete sahipleri ve başyazarlarıyla 2 e, gün süren İzmit Kass'ında yapılan görüşmelerdir. Bu görüşmede eee işte Kürtlük meselesi üzerine e, bir özerlikle mevzunun çözüleceğini 1921 yılındaki teşkilatı esasisinin buna imkan tanıdığını ve iç içe geçmiş gruplar olduğunu bunların ve bu grupların da eee birbirinden ayrılmadan ama teşkilatı esasisinin tanıdığı imkanlar doğrultusunda Kürtlerin nüfus olarak yoğun olduğu bölgelerde özerklik tanınacağına ilişkin bir ifadesi vardır Mustafa Kemal'in. Muhtariyet deniyor galiba değil mi o tarihte? Evet, yani, evet. özerklik. Ve ama ondan daha önce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 Yani evet, lütfen. Eee Türk lisanı diyor, okullarda Kürt lisanıyla öğretim öğrenim yapılabilir. Ha Kürt Türk lisanı yalnızca Kürt Millet Meclisi, valilik hizmetleri ve hükümet idaresinde kullanılacaktır. Türk lisanı Ancak okullarda Kürt lisanı ile öğrenim yapılabilir ve vali de kullanımını teşvik edebilir. Fakat bu gelecekte Kürt lisanının hükümetin resmi lisanı olması yönünde bir talebe temel teşkil etmemelidir. Yani okullarda eee Kürtçe kullanılabilir diyor. Ayrıca 16. madde Kürt Millet Meclisi'nin birinci vazifesi hukuk ve tıp fakülteleri olan bir üniversite kurulması olmalıdır diyor. Eee Birincisi burada hususu şu. Gerçekten 10 Şubat 1922 yılında eee Büyük Millet Meclisi'nde Kürtlere muhtariyet hususunu içeren bir kanun tasarısı görüşüldü mü? Bunu bir tarihimizde aydınlatalım. Bunu öğrenemiyoruz, değil mi? Daha önceki bir programımızda hatta birkaç programda da sözü edilmişti bu. E, evet. evet. Şimdi gene ediyoruz ve öğrenemiyoruz. Öğreneyemiyoruz. Yani bu konuda iki tane yani uzun şey yapmak isteniyor. Daha önceki yayınlarda kimlerin bunların kaynakları değinmiştik.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 E ilk program şey 13 12 Eylül referandumundan sonraki programda bir vesayet komisyonu demiştim. Evet. Hayatın içindeki vesayetlerin temizlenmesi. Eee sadece anayasa kanun tüzüklerde, yönetmeliklerde, uygulamalarda. Mesela biz halihazırda ülkemizde 1965 yılından bu yana ülkemizdeki etnik mozaiğin oranlarını bilmiyoruz. 65 yılında en son nüfus sayımı yapıldı ve sorulmuyor değil mi? O sorulmuyor. Meta bugün yaramıyor yani sorular arası. Evet. Yani bugün biz ülkemizde yaşayan etnik grupları resmi bir ağızdan, rakamdan bilmiyoruz ve bir etnik grubun üzerinde tasarrufta bulunmuyoruz. Evet. Yani işte büyük kaç bir kaç kişi Kürtçe konuşuyor? Biliyor bunu biliyor mi? muyuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Kaç kişi 900 benim sakladığım 1900 e, olabilecek miyim? 93 yılında Konda'nın yaptığı bir araştırma var. Eee onda e, yani gibi İstanbul üzerinden çıkan bir araştırma. Eee kendinizi ne hissediyorsunuz diye soruluyor. Eee özel araştırmada 15.500 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada İstanbul nüfusunun %61.4'ü kendisini Türk hissediyormuş eee %18,44'ü farklı kökenden, eee %21,11'i de eee karışık kökenli diyor. Buna göre yapılan çalışmada 61.61'i Türk, %13'ü Kürt, %7'si Balkan kökenli vesaire giriyor, gidiyor eee aşağı doğru. Şimdi bunu biz 17 yıl önce belki yine özel grupların yaptığı araştırmalar var buna benzer. Ee, ama biz resmi ağdan 1965 yılından beri ülkede kaç kişi e, hangi kökenden bilmiyoruz. Kaç e, kişi hangi dilleri konuşuyor? Ana dilini kabul ediyor kendi dinini? Bunu da bilmiyoruz. Evet. Biz vurduğun üzerinde ana dilde eğitim diyoruz. Kürt sorununu bir çözüm işte demokratik özerklik gibi işte mevzunun çözülmesidir. Biz Nüfus idaremizin yani bunlar vesayet şeyleridir. Eee galerileridir. Bunları bileceksiniz. Evet peki bunların mesela açıklanabilmesi için gerek 10 Şubat 1922 tarihinde işte Kürdistan muhtariyet verilmesini öngören kanun tasarısının olup olmadığını, varsa hangi maddelerden ve ne gibi şeylerden oluştuğunu, ne kadar görüşüldüğünü ve akıbetinin ne olduğunu bilmiyoruz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 E düşündüm miordum daha önceden çünkü bunlar çok ama yani referandum sonrası yani eee bu tür hususların yani Türkiye'de tapuları tapu idaresine giremezsiniz efendim. Bilir misiniz malların kökenini? Bunda evet. tapu idaresinde yasak vardır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne gidip eee bilmem şu anda oturduğunuz arazi üzerindeki 3 nesil önceki tahiibinin kim olduğuna ilişkin eee bilge denemiyorsunuz. Evet, bir duddu muannit dediği gibi Tevfik Fikret'in bir inatçı siz kaplı ortalık ama yavaş yavaş da dalma sürecine girdi mi acaba diye de bu siz bir tereddüt, hoş bir tereddüt. <gülüyor> yani bunu bu Benimle o nedenle başladım. bunların gündeme getirilmek durum getirmek durumundayız. Yani mesela Yine eee merak ettiğim o, o şeylerden biridir. Türkiye'de nüfus üzerineki çalışma yapan en esaslı kurum Hacettepe Üniversitesi Nüfus İdaresi Enstitüsü'dür. Burada çok değerli bilgiler vardır ve bu bilgiler de sınırlı kullanımdadır. Açalım bunları. Evet. Değil mi? Yani bu inanın eee pek çok hususta bu, bu tür yani hayatın içine daldığınızda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 eee ve işte bu Kürtçenin eee teknik tarafında bilinmiyor. Alfabesinin de yani, Kürtçe kitaplar var ama eğitim meselesine geldiğinde aynı şey eee Osmanlıcadan 1928'de Türkçe'ye dönünce de yaşanmış. Çok çok sorun var. Eee yani dolayısıyla yani bilincisi gerçekten eee bir konuda e, ilerleme kaydedebilmemiz için eee bu verinin bir şekilde ortaya çıkarılması lazım. Biz talep ediyoruz. Bir bazı bilinmezliklerin ortaya çıkarılmasını. Meclisin 22 yılında böyle bir kanun tasarısı görüşmüşlüğü var mıdır? Varsa bunu artık ortaya çıkaralım. İkincisi Türkiye'de etnik mozaiğin istatistiklerini ortaya çıkaralım dil ve köken olarak. Eee ve ondan sonra gelelim biz ana dilde eğitim tartışmalarının dünyada eee resmi dil, ana dil, ikinci dil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 dolayısıyla boykotun ana dilde eğitim meselesine gel geldiğimizde birincisi şu diyelim ki bunu, bunu hükümet kabul etti ki pazar günü toplansa böyle bir niyeti yok hükümetin. Doğru mu? Hayır yok. Yani ha. hükümetin ya da başbakanın bir parti olarak Adalet ve Kalkınma Partisi olarak görüşü böyle. Ha diyelim ki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 buralarda eee bu bu anlamda teknik konuların önümüzdeki dönemde konuşulacağını eee düşünüyorum. Yani olacaktır bu. Eee ama her şeyden evvelde e, biz de eee biz bu konuda e, Kürtçe eğitimi eee kimler istiyor? E, nasıl bir şekilde gerçekleştirecek? Bakın şeyde Kuzey Irak'ta da eee dil Kürtçe ama üniversitelerde İngilizce eğitimi yapılıyor. Orada pek çok üniversite kuruldu. Amerikalılar geldi kurdu ya da başka şeyler kurdu. Mesela Türkiye'den de e, Bilkent orada üniversite e, Erbil civarında kurmayı planlıyor bildiğim kadarıyla. Kürdistan'da. Evet. Yani Artık şimdi buralarda yüzlerce maç değinir de İngilizce. Şimdi bu mevzuları eee hak olarak elde etme sürecinde bir taraftan da bazı e, hazırlıkların da yapılmış olması gerekiyor. Yani E bunun bunun içinde bir de bilgiye ihtiyacımız var. O da işte o e, Türkiye'de etnik eee Kürtlerin e, lehçeleri kaç kişi hangi lehçede konuşuyor. Değil mi? Eee bunun gibi pek çok husus var. Eee bu bunu böyle işte önümüzdeki süreç Kürtçe ana dilde eğitim yapılması bölünme anlamına mı geliyor? Eee işte başbakan bir yandan bunu istemiyor ama tüm dünyaya yönelik Türk Şampiyonaları düzenliyoruz, değil mi? Evet. Yani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 çok tartışılabilir tarafları oldu. Aşikar hatta eleştirilebilir tarafları. Fakat tabii dediğiniz teknik sorunlar da yani bunca yılın bilgisizlik ve ihmalinin ardından çok kolay çözülebilecek gibi de görünmüyor. Ben onu anlıyorum sizin evet, de. Bu söyledik. Evet. Evet. Bu kolay çözülecek bir şey değil. Yani burada eee ciddi çalışmak gerekiyor. Eee hem e, yani bunun için bir kere karar yani kesinlikle Kürt eğitim veren eee okullarda ki öğretmenleri yetiştirmek gerekiyor. Evet. Ondan sonra ayrıca Kürtçenin eee yetebileceği alanlar, yetemeyeceği alanları eee tespit etmek gerekiyor. Evet. Ondan sonra yani eee dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde ana dildeki eğitim meselesi hem işte bölünme korkularının atılması. Mesela yani bu konuda dünyada bildiğim kadarıyla en e, küçük ülke İsviçre ama e, 3 4 dil konuşuluyor orada. Evet. Yazı diyor. Ondan sonra Hindistan'da keza öyle yani Hindistan'da daha çok. Dolayısıyla eee öde baktığımızda hem de eğer gerçekten 1922 yılında muhtariyet kanununu eee doğrularsak orada da e, bazı şeyler tanımlanmış. Eee okul dilinde Kürtçenin kullanılabileceği ama resmî dil olarak Türkçenin eee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 Yani benim hatırladığım bu konuda şeyin de e, Tesev'in bir çalışması var. Dı hani işte Kürt sorununun ilişkin. Orada da bu konuya ilişkin eee pek çok e, detayın e, altı çizilmişti. Eee yani sonuçta en etrafa baktığınızda e, bu konuya ilişkin çalışma Tesev raporlarında eee mevcuttur ama önümüzdeki dönemde daha fazla eleceğiz anlaşılıyor eee onun için yani bu konuda barışın sağlanması hususunda atılan adımlarda eee ana dilde eğitim kabul edilsin edilmesin bu tür bir hazırlığın ki önümüzdeki dönemde bu konuda ilerlemeler kaydedilecek eee dolayısıyla bu konu üzerinde durmakta fayda var. Hem eee Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir çalışma yapması lazım. Hem de eee bence Kürt entelektüelleri, eğitim bilimcileri de bu konu üzerinde eee çalışmalarını sürdürmesi lazım. Eee ders vaktimiz evet. galiba sona erdi. Evet. Demokratik özerklik öbür tarafa zamana kaldı. Evet, özerklik demokratik özerklik daha da eee dolambaçlı olduğu için evet bir programda belki de tamamını yapamayabiliriz zaten. Evet, o, yani e, orada kim eee hani o konunun da hem eee eee bu konuda e, ifade eden DTP'nin hem de e, PKK sözcülerinin eee Kürtlerin e, bütününde e, bu konunun çok iyi eee tartışılmadığını düşünüyorum. O çerçeve içerisinde eee sanıyorum gündemimizdeki dönemin konuşma konularının başında yer alacaktır. Evet yani çerçevesinin belirlenmesi için daha etraflı bir tartışmaya hı hı. ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz ki çok önemli tabii. E, Peki çok teşekkürle Peki. görüşmek üzere. Yayından sonra çıkacak. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet Ali Bilge ile Ekonomi Politik'in ardından şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Profesör Doktor Hayrettin Kılıçla Türkiye'nin nükleer tesis maceraları üzerinde son durumları daha doğrusu dünyada da ve Türkiye'de de nükleer enerji sorunsalının çeşitli boyutları üzerinde biraz konuşma fırsatı bulacağız. Açık gazete Radyo 109 ve Açık Gazete programı devam etti. Besismet'ten bir blues daha dinleyerek devam ettik. Şimdi sözünü ettiğimiz gibi konuğumuz var. Konuklarımız var aslında. Eee Green Think Tank of Turunch Foundation'dan eee Profesör Hayrettin Kılıç konuğumuz. Zaten daha önce de Açık Radyo'da müdahale çeşitli vesilelerle konuşma fırsatını bulmuştuk nükleer meseyede. Bir de mukadder usanmazla birlikteyiz Çevre Hukuku Derneği. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Evet şimdi e, pek e, bir türlü gündemin ön sırasında gelemiyor ama son derece önemli bir anlaşma Rusya ile ikili bir anlaşma yapıldı. Ve meclisten de apar topar diyebileceğim bir şekilde gece yarısı yapıldı. Yani gece yarısı olmasa bile gece yarısı Hı. denebilecek bir şekilde geçildi. Ve hiçbir tartışma da kamuoyuna tartışma da olmadan yapıldı. Bir nükleer tesis kurulması Akkuyu'ya yapılıyor Ruslarla. Ama ayrıca bunun başka ayrıntıları da var. Bu konuda sizde bilgi var Arettin Bey. Öncelikle isterseniz sizinle. Evet bildiğiniz gibi Akkuyu'da yapılacak nükleer santral son 30 yıldır devam ediyor. Evet. Ve so, fakat son 2 yılda çok değişik boyutlara geldi. 2 yıl önce eee açılan ihale e, yarışmasına batıdan ve doğudan eee bütün e, nükleer endüstri katıldı. Fakat bilinmeyen bir sebeplerden dolayı diğer bütün batının endüstrileri çekildi. Rus Rosatom şirketinin verdiği mektup bir tek bir teklif o kaldı. Mektup açılınca da biliyorsunuz Çarşamba'nın verilen fiyat kilovat saat başına 21,5 centle bir yüksek bir rakam çıktı. Bunun üzerine eee yapılan medyada hatta Enerji Bakanlığı içerisindeki bazı birimlerin bu fiyatın dünyada eşi görülmeyen derecede çok yüksek bir fiyat olması üzerine bu şirket eee kilovat saat başına eee miktarı on iki 11,5 sente çekti bir anda. Ve o yani da başlı başına çok acayip bir şey evet, değil mi ya? Evet. Yani o eee kırılan fiyat yaklaşık iki tane nükleer 16 milyar dolara geliyor. Toplam 15 sene içerisindeki satın alma mecburiyeti süresini hesaplarsanız iki tane yeni nükleer fiyatı 1 milyara geliyor. Yani bir anda böyle bir fiyat kırman bir eee şirketin bu olayı e, ne kadar ciddiye aldığını desem veya ne kadar fazla para kazanmak arzulu olduğunu gösteriyor. Evet. Eee bundan sonra bu eee bu anlaşmaya eee Elektrik Mühendisleri Odası e, usul hakkında, yönetmelik hakkında yapılan ihalenin için bir dava açtı. Ar bu arada İstanbul'da kurulan Çevre Hukuku Derneği derneğin e, üyelerinden eee Mukater Hanım burada. E, onlar da sessiz sedasız Ankara 3. İdari Mahkemesi'ne nükleer bu ihalenin yönetmelik ve usul hakkında değil fakat nükleer santralları asından zeresine ekonomik, ekolojik, politik bütün boyutlarını sorgulayan bir davaydı. Yapılan cevap ve cevaplamalardan sonra eee ilk defa benim bildiğim kadarıyla 22 senedir bu e, olayın içerisindeyim. Nükleer santrallerin bütün boyutlarının inceleneceği bir hukuki platforma çekilerek 21 Aralık 2009 yılında mahkeme günü verildi. Ne zamana? 21 Aralık 2009 yılında bir duruşma günü verildi. Evet. <gülüyor> o, o ana kadar Türkiye'de hiçbir zaman bir mahkeme, Mukadder Hanım doğrulatsın beni, bir bu meselenin tartışılacağı mahkeme günü alamamıştı alkuşana kadar onlarca dava açıldı. Evet. Fakat mahkemede kaza, kaybedeceklerini bildikleri için ve EMO'nun açtığı davayı kaybedettikleri için ihale iptal ettiler. Ve bildiğiniz gibi eee bu bu bu senenin mayıs 12 Mayıs'ta devletler arası bir anlaşma yaparak Ruslara aynı şartlarda Ruslara bu projeyi verdiler ve böylece Türkiye'de bu projeye karşı çıkabilecek tesakülerin, vatandaşların önünü hukuken kesmiş olurlar. Peki bu kadarınıma şeyi de soralım. Öbür dava ne aşamada şimdi? Evet. Can da hay hangi bir dava söz konusu değil yani. Değil artık. O evet, da düştü. Otomatikman evet, düşmüş otomatikman düştü. Çünkü Tıp'ın açtığı yönetmeliğe karşı iptal davası eee bizim davamızın konusuz kalmasına neden oldu. Dolayısıyla biz duruşmaya çıkamadan eee dava konusuz kaldığı için e, iptal olmuş, onun da düşmüş olduğu. Eee biz sonuca ulaşmadı ama şu anland da çok önemliydi. İdari mahkemelerde eee duruşma talebeseniz bile e, duruşmanın olup olmayacağını hakim takdir ediyor ee, ve hani karşılıklı yazışmalardan sonra bir duruşma günü oluşmuş olması yargının bu konuya ne kadar önemle eğildiğini gösterdi. Hani tartışmak istediğini, tarafları görmek istediğini gösterdi. O açıdan benim için çok önemliydi. Evet. Şimdi yeni bir e, dava söz konusu olabiliyor mu peki bu yeni ihale ile Rusya ile yapılan ikili anlaşmayla da dürüstü buna evet. karşı E şimdi Mukater Hanım belki daha iyi cevap verir. Eee benim anladığım kadarıyla ancak Anayasa Mahkemesi'ne gitme şansımız var. Bunu da vatandaş olarak değil parti olarak. Parti grupları. Evet. Bir partinin götürmesi evet. ya da bir grup milletvekili. Evet yani götürüldü evet. haberi var eee ama esasdan inceleme yetkisi yok Anayasa Mahkemesinin. Zaten devletler üstü yani yargının devletler üstü antlaşma yoluyla aşılması durumu söz konusu olduğu için eee esasen inceleyemeyecek. Usul olarak inceleyecek. Usule delici. Evet edelim. yani Sıkın, usulüne evet. uygun yürürlüğe evet. konmuş antlaşmalar eee Anayasaya Anayasanın aykırı, üstünde sayılıyor normalde. Anayasaya aykırı olamaz. Evet. 90. madde. Evet. Fakat tabii başka bir boyutu var bu olayın şimdi. Uluslararası platform boyutu. Bildiniz gibi Viyana ve Paris anlaşmasına göre uluslararası ve bizim taraf olduğumuz anlaşmalara evet. göre komşu ülkelerin bu projeyi sorgulama hakkı var. Yani diyelim ki bir komşu ülkemiz bu dükler santralin kurulmasında gerekli olan çet raporlarının yeterli olmadığını tespit ederse onların dava açma hakkı var ve bu oldu Bulgaristan'daki Belene bölgesinde yine Rusların kuracağı iki tane yeni santralın yeteli çedrepou olmadığı için Tuna Nehri'nin öteki tarafındaki Belarus eee tesiskalleri dava açtı ve şeyde kazanırlar Avrupa'da. Öyle mi? Evet. İlginç. Evet. Bu bu bilgi de pek e, Türkiye'de medyaya eee ya sımış değil. Evet. Ama bu uluslararası sözleşmelerde Türkiye'nin imzası yok. Bu bu, bu sözleşme azsa eee Türkiye eee Türkiye Cumhuriyeti henüz taraf değil. Henüz taraf değil. İmzalamış ama onaylamamış öyle mi yoksa? İmzalamamış. İmzalamam. Birkaç toplantıya katılmış. Fakat Paris ve Viyana anlaşması olduğu gibi eee taraf değil. Hı hı ama önemli bir yani en azından bir emsal evet. olarak önemli evet. bir 1 mi 2'yi dediniz galiba değil mi iki ayrı iptal şeyi mi var DS K'ların Bul Bul Bulgaristanlar evet 1 1 iki evet. tane yeni ünite reaktörün yapılması için e, zaten bu biraz sonra belki konuşacağız zaten bu Belene'deki kuracak iki tane yeni eee VV R bin yani Türkiye'de kurmak istenenin küçük kardeşi eee sebep e, e, e, iptal edilmesinin sebeplerinden biri bu Belarus hükümeti e, Belarus'taki Tuna Nehri'nin ötesi sınır ötesindeki açtığı dava. Fakat asıl ölmesi de bu tip reaktörlerin Afrika e, Avrupa'da sertifikası olması ve lisans alamamalarından dolayı iptal edildi. Ve bu Rusların eee Batı'ya açılmak istedikleri nükleer endüstri marketinde aldıkları ilk geliş. Hı hı. İkinci il, ilginç ve büyük gelişe de kendi ülkelerinde yine 2005 yıl, yılında iptal edilen Balakova santrali projesi. Eee isterseniz onurla başlayalım veya isterseniz önce bu anlaşmanın eee Türkiye Cumhuriyeti için veya Türk halkı için nasıl bir verilip 5 kaybedilen bir alışveriş olduğunu isterseniz Evet önce iki, isterseniz evet. bu ikinciden. Ne? Evet. Şimdi bildiğiniz gibi Mayıs 2010'da eee parlamentolar ve eee dev, iki devlet arasındaki bir anlaşmayla bu anlaşmanın çerçevesinde Akkuyu koyunları ki binlerce dönüm arazi 1 lira talep edilmeden Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından Ruslara hibe edilmiştir. Anlaşmanın özü şu. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bir kuruş yatırmayacağız bu işe. Ruslara Akkuyu'daki mevcut lisanslı alan artı gerekirse kamulaştırılması gereken alanları veriyoruz. Bunun karşılığında da Ruslar Rosatom şirketi bir hükümet şirketi bu burada 4 tane santral kuracak. Yaklaşık 4800 MW kurulu gücünde bu kuracağı eee e, reaktör tipleri VV e, R 1200 eee şu anda bunlar eee simülasyon aşamasında. Bundan iki tanesi bu reaktör tipinden iki tanesi şu anda eee Saint Petersburg ve Kalinin'de yapılıyor. E, fakat bundan önce e, geliştirdikleri Bulgaristan'da ve kendi ülkelerinde reddedilen Viviar 1000 tipinden tek farkı bunun kazanının biraz daha tombul olması ve bu kazanına biraz daha fazla yakıt koyması. Bunun dışındaki bütün santralin yer elementleri, diğer ünitelerin hiçbir fark yok. Evet. Tek bir farkı biraz daha fazla yakıt yüklendiği için biraz 200 MW'lık fazla bir güç gücü var. Şimdi eee <gülüyor> bu anlaşmayı eee biz teker teker madde madde aylardır inceliyoruz. Eee bu madde bu bu incelemeleri sadece biz değil bütün elektrik bütün mühendisler yapıyor. Politikacılar yapıyor. Fakat hala bu 17-18 maddelik anlaşmanın hiçbir maddesi Türkiye'nin çıkarlarına uygun değil. Örneğin eee bu anlaşmanın 3. maddesinin ve 3. fıkrasına göre Türkiye Cumhuriyeti'nde nükleer yakıt üretim yani yakıt zenginleştirme tesislerinin kurulması ve işletme ve dahil olmak üzere nükleer yakıt döngüsü hakkında işbirliği ve teknoloji transferi de yasallaştırmak üzere bu devletler arası yapılan anlaşmadan 2 ay sonra nükleer yakıt zenginleştirme yönetmeliği çıkarıldı. Bildiğiniz gibi şu ana kadar nükleer sözde nükleer teknoloji transferi adı altında 4 tane santral yapacaktı. Fakat evet. <gülüyor> bu anlaşmanın bu 3. maddesinde şu gördüğünüz gibi bu sahada ayrıca Ruslarla nükleer yakıt zenginleştirme tesisleri ve fabrikasyonu da kurulması öngörülüyor. Bu ne anlama geliyor? Yakıt zenginleştirecekler. Yani İran'da şu yani anda bu... kaçak yapılan eee yakıt zenginleştirme Uranium yakıtı zenginleştirme Türkiye'de bir tesis kuracak. Zengin yakıt ne için kullanılabiliyor? Şimdi eee iki pazarı var uranyum e, yakıtının. Eğer uranyum 235 izotopunu yaklaşık %4, %4.5, 5 civarında zenginleştirirseniz bu nükleer santrallerde yakıt olarak kullanılıyor. Fakat uluslararası anlaşmalara göre Bu yakıtı yüzde yirmiye kadar da artırma hakkınız var. Yüzde yirmiye kadar artırdığınız yakıt ise Uranium-235'in yüzde yirmiye kadar zenginleştirilen yakıt ise nükleer tıpta kullanılan izotopları üretmek için kurulan nükleer santrallarda kullanılıyor. Çünkü evet. oradaki yakıtın e, şeyi e, zenginleştirilmiş derecesi fazla oluyor. Sonuçta aküde kurulacak bir tesiste eğer anlaşmalar takip edilirse 4 tane nükleer düğ nükleer e, reaktör kuracak ve bir de nükleer yakıt zenginleştirme tesisleri kuracak. Şimdi yapılan anlaşmaya göre bu reaktörlerin ilk 2 tanesi hem hemen başlanacak ve bunlar bittiği zaman 7 yıl içerisinde ben bunu imkansız görüyorum. Dünyada 7 yıl içerisinde bitirilen nükleer santral yok. Yok evet. Diyelim bilmiyorum. ki bitirildi. 7 yıl içerisinde bitirilince bu iki santraldan üretilen elektrik enerjisinin satın alma taahhüdümüz var. Evet. Ve bu satın alma birim fiyatını da tespit ederken Ruslar açık açık anlaşmada da şunu diyorlar. On beş yıl içerisinde yatırdığımız parayı geri Çıkırlı. almak çıkarmak için tespit edilen on iki virgül üç. Bu büyük bir ihtimalle on beş virgül beşe çıkacağız. Çünkü taban koymuşlar. Şimdi ilk, Bu veriler anlaşmada var mı hocam? Hepsi var. Çünkü evet. Perşembe günü bir açıklama yaptı Paris'te Enerji Bakanı Yıldız ve dedi ki e, Türkiye'de kurulacak hiçbir nükleer santral için alım garantisi yok ve bundan sonra da olmayacak. Evet mazine garanti vermiyoruz diyor. Var bu anlaşmanın 9. maddesine bakarsanız bu anlaşmanın 9. maddesine göre eee Rus tarafı eee yani ASE şirketi eee 1 ve 2. üniteyi üret. İsterseniz siz okuyun. Eee 9. E, maddenin 3 e, ve 4 Mukadder Hanım siz. Eee tamam, e, sonuçta şu söyleniyor. Ben özetleyeyim. Bak kazanmak için 1. ve 2. ünitelerin eee elektrik ürettiği elektriği satın almak mecburiyetindeyiz. 15 yıl satın aldığımız zaman eee Ruslar paralarını geri çekiyorlar. Ellerinde bedava 2 tane santral var. Bundan sonra yine bu anlaşmaya göre 3. ve 4. üniteleri bitiriyorlar diyelim bir 10 yıl sonra. Bu iki ünite de Türkiye'deki eee serbest piyasaya elektrik satmak için Yani o elektrik birim fiyatı henüz tespit edilmemiş. O iki reaktörü bittiği zaman Rusların tamamen kontrol altında olacak ve serbest piyasada satma hakkı olacak. Yani o zaman 25 cent olabilir, 30 cent olabilir veya 50 kuruş da olabilir. Fakat bu anlaşmayı dikkatli incelediğinizde kurulması düşünülen yakıt zenginleştirme tesisleri ve yakıt fabrikasyonuna Elektrik enerjisi nereden gelecek? Nereden? Yani bu ikinci iki tane reaktörden. Normal yine küçük çapta bir yakıt zenginleştirme tesisi de olsun diyelim. 10.000 bataryalı bir santrifüj sistemi olsun. Bu yakıt zenginleştirme tesislerinin en az iki tane reaktörün yanı başında ve yanı başında elektrik üretmesi gerekiyor. Şimdi tabloyu görebiliyor musunuz? Dört tane reaktör kuruluyor. İki tanesini on beş yıl ilk iki tanesini on beş yıl bize elektrik satma mecburiyetini alıyoruz. Ruslar paralarını çıkarıyorlar. Diyelim o parayla ikinci ve üçüncü reaktörü kuruyor. Aynı zamanda eğer büyük bir ihtimalle planlar olur. Yakıt zenginleştirme tesisleri ve yakıt fabrikasyonu devam ediyor. Yakıt zenginleştirme tesisleri hazır olduğu zaman oraya üretilecek elektrik ruhuslar kendi iki tane santralından karşılıyorlar. Yani bir cebinden parayı alıp öteki cebine koyuyor. koyuyor. Ve üstüne üstelik bu anlaşmada böyle bir zakıt zenginleştirme tesisleri kurulduğunuzda Türkiye'nin çıkarları ne? Bizim burada bir hissemiz var mı? Çünkü eee nükleer yakıt piyasası şu anda çok hareketli. Çünkü dünyada artık yeteri kadar nükleer eee modellerin işletilmesi ve e, rezervleri yok. Fakat asıl olan büyük eee problem %20'ye zenginleştirilmiş yakıt piyasasının şu anda hemen hemen kara borsa durumu var. Çünkü bu tip medik eee tıbbi tesislerde kullanılan izotopları üreten eee e, tesis dünyada birkaç yerde var. Belçika, Fransa, İngiltere fakat dünyadaki bütün talebi karşılayan Kanada'da kurulu reaktörler ve bu reaktörlerin eee bir tanesi en mühimi 4-5 yıldır şey halinde, e, onarım halinde. Onun için dünya tıp eee izotop piyasasında büyük bir ihtiyaç var. Ve belki hatırlıyorsunuz geçen sene İranlılar eee %4 değil şimdi %20'ye kadar zenginleştirmeye evet. başladılar devonun sebebi de dediler bizim izot ambargodan dolayı e, tıbbi izotoba ihtiyacımız var. Fakat şunu da açıklamak lazım. Şimdi %20'den sonra %80, %90, %95'in limiti yok. Yakalanmadınız bittiçe. Yine 24 saat çalışan son sistemle kurulan bir yak zenginleştirme tesislerinde 1-2 ay içerisinde 1-2 kilogramlık bomba yapacak derecede nükleer yakıtı zenginleştirebilirsiniz. Atom Enerjisi Ajansı işte ona e, denetimi evet, söz konusu. Evet. Şimdi olacak. biliyorsun Atom Enerjisi denetimi e, bazı yerlere 2 sene gitmiyor. Şüpheli de ise bazı yerlere 1 sene gitmiyor. Bazı yerlere de 3 eee 3'e de gidiyor. Ama biliyorsunuz İran'a son yıllarda 10 yıllarda gerekli ne kadar eee enstrüman ve eee şey varsa e, denetleme hala nükleer nükleer zenginleştirme tesislerinde %20'nin üstünde zenginleştirelim bir e, yakıt yakıramadılar. Ama biz şu anda da biliyoruz ki İranlıların da en az 2-3 sıkımlık nükleer bomba yapacak zenginleştirmiş oranı var ve bunlar gökten düşmedi. Yani evet. o 80 85 veya 95 dereceye e, çıkarılan e, yakıtı eğer o tesisten çıkarır ve, ve izini bırak bırakmazsanız kimse sizi bulamaz. E evet, şimdi bu durumda peki Ahmet Bey yani bir kere görünürdeki şey Türkiye'nin büyüyen Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarını sağlamak üzere ek bir şey yapmak. Esas bunun yapma sebebi gerekçesi daha doğrusu sebebi demeyeyim de gerekçesi Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkıda bulunmak için peki bunların toplamı yapılmış ve yürürlüğe girmiş olsa bile elektrik ve diğer enerji ihtiyacının kaçta kaçını karşılaması bekleniyor? Şimdi elektrik mühendisleri odasının, makine mühendisleri odasının bu mevzuda yaptığı çalışmalar var. Eğer bu iki santral bu santralla full time çalışsa evet. bütün şeyiyle yaklaşık Şanlıurfa'daki kurulu gücün %5'inin altında, %2 civarında. Ben de öyle tahmin ediyordum da bunu doğrulatmak istedim. Ve aküze eee üretilen bu elektrik enerjisinin satılacağı yer e, veya yararlı olacağı yer çünkü o civarda bir eee e, bir eee endüstri yok. Ta Mersin ve Adana'ya kadar iletilmesi lazım. O da bambaşka bir. Fakat eee demin de bahsettiğin gibi buradaki kurulacak santral E, elektrik enerjisi üretip para kazanmak için kurulmuyor. Ruslar için evet. Üstün üstelik bu Rasotom şirketi bu santralı kurduğu zaman yüzde yüz hisseye sahip. Eğer isterse ilerideki yıllarda yüzde kırk dokuzunu kendi tespit edeceği kurumlara, şahıslara satma hakkı var. Yani bu anlaşmaya göre hiçbir e, mülki fikri mülkiyette hakkımız yok. Bu anlaşmanın en önemli maddelerinden biri de <gülüyor> bu projedeki bütün bilgi ve bulguların fikri mülkiyeti Ruslara ait. Bu anlaşmanın en son maddesi ve şeyin bu bir enerji teknoloji transferi olmadığının en açık şekilde belirtilen maddesi şu. Mesajlarınızı okuyayım. Evet. Bu projenin bir nükleer teknoloji transferı olmadığını en açıkça kanıtı 15. maddenin 6. fıkrasında öne çıkıyor. Anlaşmanın 6. fıkrasında 15. maddenin 6. fıkrası şöyle diyor. 5. paragraftaki ekipman, malzeme ve ilgili teknolojiler nükleer yakıt çevrimi yani nükleer yakıt zenginleştirme çevrimi diyorlar ki çok çinlik insan anlamıyor. Nükleer yakıt çevrimi ne demek? Yakıt zenginleştirme faaliyetlerinde ve uluslararası atom enerji ajansının güvenlik denetimini anlaşmalarına tabi olmayan herhangi bir tese kullanamaz. Evet. Diğer taraftan Rusya'nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz. Kopyalanamaz, değiştirilemez, üçüncü taraflara ihraç edilemez veya aktarılamaz. Bu enerji bu teknoloji transferi değil. Ni evet. Bu teknoloji yapıştırması akuya getirip bu teknolojiyi yapıştıracaklar. Yine bu eee anlaşmanın maddelerinden birinde buradaki eee e, hizmet ve malzeme menşei Rusya olacaktır diyor. Böylece bu projede katılması ihmali olan Türk bilimcisinin Türk sanayicisi üzerinde kesilmiş oluyor. Eee evet zamanımız da epey daraldı ama bir de hep sorduğum bir şey var. Aklıma takılan konulardan biri bu şartlar altında neden Türk Mersin'de, Akuyu'da yapılıyor ya da Türkiye'de neden yapılıyor bu? Aynı şartlar altında neden Rusya'da yapılan bir şeyi biz satın almıyoruz? Evet. Şimdi eee o ilginç bir soru. Bir defa bir koyup on kaybettiğimiz için veya bir kuruş para koyamadığımız için soru sorma hakkımız yok ne malzemede ne ekipmanda ne de bunun güvenliğinde. Fakat eee sizin sorunuz isterseniz şöyle cevap vereyim. Niye Rusya'da kurulmuyor da buraya kuruyoruz? Evet. Bakın Rusya'da kendi ülkesinde artık nükleer santral kurmada büyük zorluklar yaşıyor. Demin bahsettiğim Volga Nehri'nin kenarındaki Balakova'da ta Sovyetler zamanında başlayan 4 tane nükleer santral kurmuşlar. Tür eee reis bunların en küçük kardeşleri. Bu Viviar basınçlı su tiplerinin en evet. küçük kardeşleri. Bunların 1. ünitenin bugüne kadar daha 1985'te işletmeye açıldığı an 1. hafta 14 kişi ölmüş. Yüksek basınçtaki buhar kazanlarının tahliye sisteminin kısmında bir vananın şeyi bozulmasıyla 300 derecedeki kuru buhar başka bir bölümde çalışan 14 tane eee Rus işçisini anında öldürmüş. Ve Rusya'daki şeylere göre Çernobil'den sonra en fazla bir anda insanın öldüğü kaza. Üstelik bu birinci ünitenin altyapısını iyi yapamamışlar. Oynuyormuş. Dengelemek için şu ana kadar 160 defa koca reaktörün şeyini dengelemek mecburiyetinde kalmışlar. Şimdi burada 1990'lı yıllarda bu çok önemli E bu e, Türkiye'de kurulan küçük kardeşi VVR 1'i iki tane daha eklemek istemiş Saratova eyaletim. Bunun üzerine burada yaşayan halk 1993 yılında bir referanduma gitmiş. Bu referandumda halkın %70,8'i buna hayır demiş. Ref Saratov halkı. Evet. Refe Balakov halkı. Referandumun neticesi parlamentoya bütün Hı. Rusya Federasyonu'ndaki kurumlara bildirilmiş ve Rusya Federasyonu 2010 yıllara kadar enerji geliştirme programından bunu çıkarmış. Fakat 2000 yılında Saratov Saratov valisi tek cene müracaat etmiş. Tekrar eee Rusya Federasyonu bunu 2010 yılı geliştirme programına almış. Bunun üzerine bu bölgedeki çevre kurumu Greenpeace ve yer sivil örgütleri Moskova'da savcılığa şikayet ederek Rusya'daki bu Rosatom şirketinin dava açmışlar. Biz burada kurulacak santralin tasarım, design ve bütün kataloglarını bir yaban bir bağımsız uzmana inceletmek istiyoruz. Mahkeme kararıyla Türkiye'de kurulacak santralın sadece kazanı biraz büyük bütün eee dökümanları incelenmiş. Bu dökümanların neticesinde 2000 ve bu dökümanı inceleyenler de Rusya'nın en saygın nükleer bilimcileri eee E, nükleer güvenlik dairesinde çalışan insanlar. Eee ben bunu size bırakacağım. Bu raporun özetini çıkardım. Hı. Ve 2005 yılında bu uzmanlar 95 sayfalık bir rapor yayınlamışlar. Bu 95 sayfalık raporun biz herkesin anlayacağı bir şekilde eee özetini çıkardık ve bu gerekli bir yerlere. Fakat bunun karar kısmını müsaadenizle okuyayım. Hı karar diyor. Sunulan proje materyalleri içeriksel yorumlum şey yok. Bu kaç tane hanım okusun, <gülüyor> tamam, er okusun. <gülüyor> tamam. Daha çabuk. Sunulan proje materyalleri içerikleri ve içerdikleri bilgiler açısından resmî niteliktedirler ve A0101 listesiyle belirlenen amacın O L listede bahsettiği listede L0101 Rusya Federasyonu Nükleer e, Radyasyon Denetleme Kurumu'nun yönetmeliği. Evet. Yani kodları evet. LD gereksinimlerini tam olarak karşılamamaktadırlar. Yani kendi ülkelerindeki yönetmelliği bile karşılamıyor. Evet. evet. Balakova Nükleer Santral Tesisinin yeni ünitesi için seçilen yer toprak stabilitesi, sismik durum, büyük bir sanayi kenti olan Balakova'ya ve hem içme suyu hem de hidroekonomik yönden önemi bulunan Volga nehrine tehlikeli yakınlığı açısından son derece kötüdür. Uzmanların vardığı sonuca göre proje teknik ve ekonomik göstergeler açısından savunulamaz ticari çekiciliği yoktur. Dolayısıyla da nüfus için yeterli radyasyon düzeyi ve çevre güvenliği güvenceleri veremez olarak değerlendirilmektedir. Yukarıdakiler çerçevesinde uzman heyet bu projeye onay verilmemesi ve yapımının yasaklanması gerektiği görüşündedir. Bu raporda bütün federasyondaki Rus federörlerine gerekli kurumlara verilmiştir ve bu iki bu bağımsız raporun neticesinde bu iki reaktörün kurulması iptal edilmiştir ve Rusya Federasyonu'nun enerji geliştirme programından çıkarıldı. Şimdi aynı Bulgaristan'da kuramadıkları, kendi ülkelerinde, ülkelerinde kuramadıkları, kuramadıkları, kendi ülkenin yönetmeliğine uymayan santralin bu kardeşini şeyde yapıştırmak istiyor Akuyla. Evet, bunun karşısında yani meclisten geçmiş olmasına rağmen hem hukuki hem de bölgesel çapta mücadelesi de aktivistlerin devam evet, edecek. Ben birkaç gün önce Ak Kuyulay'dım ve bölge halkının bu anlaşmadan ve nasıl bir santral kurulacağından hele hele orada bir zenginleştirme, yakıt zenginleştirme tesisinin kurulabileceğini öğrenince şok oldular. Üstüne üstelik şu anda elimizdeki eee yine Kaliforniya heyetinin resmi raporlar var. Bu çapta bir nükleer santralin Ak Kuyu'nun hayatında meydana getireceği felaketleri e, çevre bakanına da biz yolladık. Hı. Size bir örnek vereyim. Ak Kuyu'da kurulacak nükleer santral bir yılda denizden Akdeniz suyundan çekeceği su miktarı 8 milyar metreküp. Eğer 1 1 metreküpte bir tane lavra olduğunu düşün, balık yumurtası olduğunu. Bunu küçük balıklar, yavru balıklar. Her yıl 8 milyar lavra o reaktörler sirküle edilirken haşlanacak vel ölecek. Ve bunlar Kaliforniya'daki çalışan kıyıdan açarsa iki tane santralin yaptığı felaketlerin raporları ışığında. Evet. Yaz yani, aylarında sıcak olduğu için bu santralın çalışacağını ama ben de onu da son, son olarak şey yapacaktım yani bir de küresel ısınma şartlarında Akdeniz gibi sıcak bir denizde hele o bölge güneyinde Akdeniz'in bir hayli problem evet. yaratması doğal mantığı bir şey. Devlet istatistiklerine göre ortalama sıcaklık 21 ile 31 derece arasında değişiyor. Yani en az 4-5 ay o nükleer santrale çekilecek suyun sıcaklığı deniz sıcaklığı 30 derece. Çıkacak 30 derecede sirküle edikten sonra çıkan suyu sıcaklığı en az 60 derece. Evet. <gülüyor> tamam su yani. Evet, evet, mücadele. Evet ile... yani bir şaka e, hamam suyuyla nükleer santral çalıştırmaya çalışacaklar. Evet, şaka gibi ama kötü bir şakaya benziyor. Peki bu durumda e, yakından takip etmekte e, devam edeceğiz. Çok e, teşekkür ederek bitirelim süreyi biraz açtık bile çünkü. Yani Profesör Hayrettin Kılıç ve mukadder usamza Bu son güncel durum konusundaki bilgilerinden dolayı teşekkür ederim ve bunu takibe evet, devam edeceğiz. Evet ben edeyim. size bu daha detaylı dokümanları bırakacağım. Şeyinizde eee web sitenizde yayınlamak için. Çok teşekkürler. Böylece programı kapatıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. А чекасте.